Yeah 지갔스테 Kainat, bugün 26 Şubat, Çarşamba, yıl 2014, ay 2, gün 57, Kasım 111 1435, Hicri Rebihül Ahir 26, 1429, Rumi Şubat 13 Fırtına Günün tarihi, yazar, eğitimci ve siyaset adamı Hasan Ali Yücel, 53 yıl önce bugün 26 Şubat 1961'de vefat etti. 1897'de İstanbul'da doğmuştu.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 those who have given Açık Radyo 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı haftanın üçüncü Açık Gazetesi Ömer Madre Can Tonbil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz Emre de destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Miriam Makebayla ile açılışımızı yaptık. A luta Continua. Yani ne demek? Bu daha başlangıç mücadeleye devam diye de çağırıyoruz. Çevirebiliriz, çağırabiliriz şarkıyı. Neden çaldık? Şimdi onu izah edelim. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galiano. Çeviren Süleyman Doğru Ser Yayıncılık 26 Şubat Benim Afrika 19. yüzyılın sonlarında Avrupalı sömürgeci güçler Afrika'yı paylaşmak için Berlin'de toplandılar. Selvalar, nehirler, dağlar, toprak üstü ve toprak altından oluşan sömürge ganimeti için verilen kavga uzun ve çetin oldu. En sonunda yeni sınırlar çizildi ve 1885 yılında bugün her şeye muktedir Tanrı adına genel anlaşma imzalandı Avrupalı efendiler altın, elmas, fil dişi, petrol, kauçuk, kalay, kakao, kahve ve palmiye yağının adını hiç anlama nezaketini gösterdiler köleliğin kendi adıyla anılmasını yasakladılar dünya pazarına insan eti sunan şirketleri hayırsever topluluklar diye adlandırdılar Ticaretin ve medeniyetin gelişimini özendirme arzusuyla yanıp tutuştuklarını dile getirdiler ve herhangi bir kuşku kalmış olabilir diye yerli toplulukların manevi ve maddi huzurunu artırma kaygısıyla hareket ettiklerini ilan ettiler. Böylece Avrupa, Afrika'nın yeni haritasını uydurdu. Bu zirve toplantısında Göstermelik dahi olsa hiçbir Afrikalı yer almadı. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Gagliano Çeviren Süleyman Doğru Ser Yayıncılık Evet, alıtıya continua, mücadele devam mücadeleye devam ve biz de yolumuza bakalım tarihte bugün neler olmuş kısaca onu da gözden geçirecek olursak yer 26 Şubat'ta 1870'te New York'ta ilk metro açılmış çalışmaya başlamış 1950'de milli güreşçi Yaşar Doğu Lahor'da Pakistan şampiyonu Kala'yı bir dakika içinde tuş etmiş 1988'de bugün de işkence insanlık dışı ve küçültücü davranışların önlenmesi Avrupa Sözleşmesi Türkiye tarafından da onaylanmış Türkiye böylece taraf olmuş evet tarihte bugün de böyle şimdi haberlere gün haberlerine bakalım hiç şüphesiz Türkiye'nin, dünyanın ve Türkiye'nin en önemli haberi dün yayınlanan ve 2 milyon kişi tarafından dinlenen tapeler bütün YouTube rekorları kırarak ve Tayyip Erdoğan'la Bilal Erdoğan arasında 17-18 Aralık tarihlerinde gerçekleştiği belirtilen telefon görüşmelerini YouTube'dan dinleyenlerin sayısı bu internete düşmesinden Düşmesinin üzerinden daha 24 saat geçmeden 2 milyona ulaşmış ve her türlü sansüre rağmen lağımın patladı ve muazzam bir gelişme yolun başlangıcı sonun başlangıcı daha doğrusu olduğu ortaya çıkıyor. Evet Erdoğan kaset sahte diyor muhalefet ise gerçek diyor kayda göre de. Kaset sahte demiyor Erdoğan. Montaj diyor. Montaj diyor sahte demedi. Ben bir gazetecinin çok, yalancısıyım şimdi. Çok önemli bir fark olduğunu düşünüyorum. Sahte kelimesini kullandığını düşünmedim. Montaj dedi ve evet. hatta eğer e, Cengiz Çandar'ın da radikalde bitiş adlı yazısındaki sonra tekrar dönebiliriz. Basit bir tespit dediği şey var. Şayet söz konusu tapeler sahte montaj ve dublaj olsaydı dublaj dedi. Sadece başbakan montaj ve dublaj dedi. Bir de şantaj dedi. 3J ile bitiyor. Eğer öyle olsaydı 24 Şubat gecesi saat 21'de MİT Müsteşarı ve İçişleri Bakanı ile olağanüstü toplanan Tayyip Erdoğan kendi kanıtlarını dünkü Adalet ve Kalkınma Partisi grup toplantısında yaptığı konuşmaya yetiştirirdi diyor. Gerçekten de öyle. Şimdi bununla, bunun üzerinde... Çok önemli yani başbakan, hırsızdan başbakan olmaz diyenler var. Tayyip Erdoğan'la oğlu Bilal Erdoğan'ın konuşma kayıtları Cumhuriyet Halk Partisi lideri tarafından mecliste dinletildi ve bütün Türkiye'de ve de aynı zamanda da dünyanın dört bir tarafında çalkalanan muazzam bir yolsuzluk ve ikin yolunun sonuna doğru da. Gittiği e, Görülen bir duruma girmiş durumda Hürriyet gazetesi de Ses bombası diye Bir metafor yapmış Şimdi ona Tabi ki bütün programı Hemen hemen ona ayıracağız ama Onun dışında kalan birkaç şeyi de Söyleyelim Öncelikle e, Şunu belirtelim ki Son yağışların Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü tarafından açıklaması İstanbul'daki son yağışların ancak 10 günlük su ihtiyacını ya karşılayacağını ya da karşılayamayacağını söyledi dün ve evvelki gün yağmıştı. Ee, yani 25 metrekareye 25 kilogram yağış düştüğü belirtilmiş. Bu en azından belli seviyede su ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olur ama bu ne kadar? Bir ay değil iki ay değil İstanbul'un bir haftayla on gün kadar su ihtiyacını karşılar demiş. Nitekim bu dün gece ve bu sabah yağmur yağmadığını da görüyoruz. İstanbul'un dünden beri yağış aldığını belirtmiş Cumali Kın, Kınacı. Ama meteorolojiden aldığı bilgiye göre kentte yirmi beş kilo işte kare yağış. Bu da on gün eder demiş en fazla Türkiye'de de kayıp kaçak su oranının yüzde 50 yani yarısının kayıp olduğu, heder olduğunu belirtmiş. Bu oran yüzde onla düşerse ancak ek su ihtiyacına gerek olmaz demiş. Çok Ciddi bir problemin devam ettiğini görüyoruz. Onun evet. üzerinde daha çok da duracağız. Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı İbrahim Yetkin'in Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı bir açıklama vardı. Bu açıklamaya göre de yağışların yeterli olmadığı ve aynı zamanda bu kuraklıkların aynı şekilde devam ettiği şekliyle devam ederse daha doğrusu önümüzdeki günlerde meyve fiyatlarında yükselmenin olabileceğinden bahsediyor. Özellikle sık tükettiğimiz elma, kiraz, kayısı, şeftali gibi ürünler başta olmak üzere Meyve fiyatları genelinde e, Bir yükseliş görülebilir demiş Evet Amerika'nın en önemli tarım merkezlerinde de Kaliforniya'da, Oregon'da, Idaho'da Ve Nevada'da kuraklık yaşandığı Gibi çok Ciddi Tedbirlere başvurulduğu da belirtiliyor e, Ve Amerika'nın bir bölümünde Avustralya'da ve Türkiye'de Ciddi bir kuraklık yaşandı. ...Ortada Amerika'da... ...önlemler alınıyor... Bütçe, ...çok büyük bütçeler... ...ayrılmaya çalışıp... E, ...ayrılıp üreticilerin kayıpları... ...giderilmeye çalışılıyor... ...Ali Ekber Yıldırım da bunu belirtmişti... ...uzman... ...ama maalesef... ...Türkiye'den... ...herhangi bir şey gelmiyor... ...Ali Ekber Yıldırım'ın... ...Tarım Dünyası.net'teki yazısını... ...Yeşil Gazete almıştım... ...bu böyle... Endonezya'da 1500 adanın su altında kalabileceği gibi dehşet verici bir haber de var. Bu da BBC Türkçe'den yükselen deniz seviyeleri yani küresel ısınma iklim değişikliği yüzünden deniz seviyesi 2050'ye kadar su altında 1500 ada. ya yani 35 yıl bir şey var şurada. Singapur'un Straight Times gazetesine göre bu da BBC Türkçe'den aldığımız bir haber. Hatta 2030'a kadar bir de öyle deniyor yani 15 yıl varız 15 yıl sık sık geçen bir mühlet zaten ve başkent Jakarta'daki başlıca uluslararası hava alanı Sukarno hatta 2030'da kadar deniz seviyesinin altında kalabilirmiş o zaman deniz uçakları kullanmak durumunda kalabilirler herhalde kentin dış bölgelerinin de göllere düşeceğini dönüşeceğini belirtmiş gazetede. ...bu adalar için en büyük tehdidi ...yükselen deniz seviyeleri... ...peki kaç kişi... ...1500 ada bir şey ifade etmiyor tabi... ...42 milyon... Evet, ...42 milyon kişi... ...yani Türkiye nüfusunun yarısından... ...fazlasından bahsediyoruz... ...kıyıdan 3 kilometre mesafe içinde yaşayan... ...zaten 24 ada... ...şu anda... ...resmi bir araştırmaya göre... ...kaybolmuş durumda... ...yani AÇE... Kuzey Sumatra, Papua ve Riau'nun bildiğimiz yerlerin adları bunlar. Onların açıklarında bulunan adalar, 6000'inde bininde kalıcı iskan olan 17.500 adadan oluşuyormuş. 1500'ü böyle çok büyük bir sorun olacak. Balık stokları da bitiyor, balıklar açıklara kaçıyor, deniz ekosistemleri ve balık yumurtlama yumurtlama alışkanlıkları üzerinde önemli etkileri olduğu söyleniyor. Evet, Bundan... Zaten. Halihazırda e, 17 bin adından oluşan Endonezya'da mevsimsel yağışların neden olduğu bu heylanlar, seller e, gibi olaylardan bahsediyoruz burada. Her yıl çok sayıda insanın ölümüne neden oluyor ve bu haberleri okurken bile yine aynı şekilde sel olaylarından bahsedebilmek mümkün. Geçtiğimiz gün Endonezya'nın doğusunda Papua eyaletinin başkenti burada üç farklı bölgede meydana gelen heylanların ardından 2 e, kayıp 11 kişinin hayatını kaybettiğinden bahsediliyordu. Yani 17 bin adadan oluşuyor ve ülkeden neredeyse her gün bu iklim olaylarıyla alakalı bir doğal afet gibi bir durum ortaya çıkıyor galiba. Volkan indifaları da var evet. özellikle oradan. Onlar da çok tuhaf, yani daha doğrusu ilk bakışta tuhaf gelen bir haber var onu da okudum hemen aktarayım. Oradan çıkan tozlar... Lavlar işte neyse püsküren gazlar dolayısıyla küresel ısınmanın etkileri görünmüyormuş maskeleniyormuş aslında daha hızlı gelişecek <gülüyor> fakat yanardağ indifaları dolayısıyla e, maskeleniyor bunu da bir dikkate alalım. Evet. Yani, yani, maske demişken bu arada Çin'de e, geçtiğimiz yıl Mart ayında göreve geldikten sonra devlet kadrosu ile halk arasındaki hiyerarşik duvarları yıkmaya çalışan bir devlet başkanı var biliyor musunuz? Vardır. Xi Jinping, Xi Jinping e, bu kez de başkent Pekin'de halk arasına karışmış. Sebebi de e, Dünya Sağlık Örgütü'nün tespitlerine göre hava kirliliğinin normalin 16 kat fazlası olduğu Pekin'de e, maske takmaması e, Pekin'deki durum. Ama maske takmamış Çin e, Ping. Niye? E, Devlet başkanıyla aynı havayı soluyoruz. Aynı kaderi paylaşıyoruz şeklinde ifadeler gelmesi için herhalde e, takmamış ki sosyal medyada da bu ifadeler gelmiş. Ama çelikten ciğer taktırmıştır o. Muhtemelen. Muhtemelen. Çünkü daha önce de bir lokantada sıradan bir halkla sıradan halkla <gülüyor> sabah kasesinden aktarıyorum. Benim yorumum değil bu. Sıradan halkla e, lokantada yemek yemiş birlikte yemek yemiş e, olduğundan da bahsediliyor. Dünyanın e, havası en kirli 20 şehrinden 16'sı Çin'de bulunuyormuş. Ve Çin'de e, 20 milyonu aşkın astım hastası da yaşıyormuş. Evet, da başkent Beijing'e de gelmişken 6. gününü yaşadığı dün çok ağır smog denen sisle kirlilik karışımı olay. Ve pazartesi günü ikinci yüksek e, seviyede alarm verildi. Kirlenmeye karşı hava kirlenmeye karşı ikinci defa ilk defa geçen cuma verilmişti. Buna turuncu alarm deniyor. Ve bu demokrasine adam veriyoruz. Çocuklar ve yaşlılar çıkmayacaklar dışarı. Yani okullar. Gene tatil. Yaşlılar içinde huzur evlerinde otursunlar diyorlar. Sokağa çıkıp alışveriş yapmasınlar diyorlar. ABM'yle ABM kim gidecek peki? Devlet başkanı onları Devlet yine yapar. Yapar evet. Yani e, Düzinelerce fabrika kapanmış. Kapatılmış geçici olarak tabii yapansın diye. Neyse devam evet. ederiz. Bunları her gün verdiğimiz haberler bunlar zaten. Ee, ölüm kalım haberleri var. Çok önemli birkaç haberi de verelim. Nijerya'da çok kanlı bir şey var. İslamcı Boko Haram grubunun düzenlediği de düşünülen bir okul baskınında 40'a yakın öğrencinin öldürüldüğü söylenmiş. Öğrencileri öldürüyorlar. Reuters ve BBC Türkçeden haber. Evet, bu böyle öğrenci yurtlarına saldırı fakat daha fazla bilgi vermemişler. Peki ya, bunun buna ilginç başka bir haber okuyayım mı? Aslında daha fazla bilgi var da verelim. Mesela batılı ve dolayısıyla günah olarak değerlendirdikleri bu okullara saldır, saldırmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi buymuş. Işte. Batılı ve dolayısıyla günahmış. Evet ama Bakalım. ben başka bir haberle bağlamak istiyorum. 13 Şubat tarihli. Ve bir de geçen yılın 11 Aralık tarihinden iki haber, Nijerya'da Senato'da araştırma yapılıyor. Ee, Nijerya'nın en büyük gelir kaynağı petrol, ee, yalnız unutulmuş 20 milyar dolarlık petrol geliri hesabı verilmeyen kar delikte kaybolmuş. Nasıl Paranın veriyor? nereye gittiği hiç bilinmiyormuş. 20 milyar doların nereye gittiği bilinmiyormuş. bilinmiyormuş ay. Bu petrol alan şirketlerde hesap vermiyor muymuş? ...vermiyormuş... Baş, ...başkan... ...good luck Jonathan... ...yani talihine küssün... ...50 milyar yok oldu... ...demiş 2012 Ocağı'ndan... ...2013... ...temmuzuna kadar... ...hesabı verilemiyor diye... ...bu kanuna aykırıdır demiş... ...ve petrolün... E, ...Nijerya'nın en büyük geliri petrol... ...ve sonu da ondan gelecek... ...çünkü korkunç bir kirlenme... ...var... Yani, Öldürücü bir yıkım halindeki kirlenme var ve petrol gelirini bir avuç insan kullanıyor. İşte boku haramı şimdi yorum diye biz bu veriler ışığında bir daha bu saldırıları yüzde yetmiş altısı ham petrol gelirinin hesabı verilmiyormuş. David Kaşi'nin hesabı International yani. Business dergisinden aldım bu haberi. De. BBC Reuters'da ise bu rakamlar e, Ocak 2012 Temmuz 2013 arası 67 milyon dolarlık petrol satıldığı 67 milyar dolarlık petrol satıldığı ve 50 milyarının hesabının verilemedi. Her ay 1 milyar dolardan fazla gelir. Hesap dışı tutulup azı aktarılmadığından bahsediliyor. İşte %70'in evet. 4'te üçünden birazcık fazla Boko Haram ne için saldırıyormuş bil bakalım. Peki. Batı evet. Devam edelim. Ukrayna'da bölünme tartışmaları da var bu arada. Cumhurbaşkanı Viktor Yanukovych, o da 600 milyon dolarlık bir servete sahipti. Altından musluklar, bideler filan, nazmlıklar var. <gülüyor> Hayvanat bahçeleri filan. Görevinden azledildi. ...bölünme senaryoları gündeme gelmiş... ...Karadeniz'in kuzeyindeki Kırım Özerk... ...yönetimi de bu tartışmaların o dağındaymış... ...yüzde Rus asıllı... E, ...valla ayrılırsa... ...Osetya'daki benzeri hadiseler yaşanırsa... ...Rusya kenardan seyretmez umarım... ...diyorlar... ...böyle haberler var... ...ve bir başka şey de var... ...yeri belli değil... ...bir yerde saklanıyor deniyor eski devlet başkanı... ...daha doğrusu hali hazırdaki devlet başkanı da eski değil. ...bilinemiyor ne oldu... Viktor Yanukov için aslında gitmeseymiş parlamento'nun görevinden az ettiği Yanukovic, binlerce asker ve polisle bastırıp ortalığı zapturapt altına alacakmış. Terörle mücadele operasyonu yapacakmış yapamamış. 2500 askeri başkent Kiev'e. ...sevk etmek üzere talimat vermiş... ...Güney ve Güneydoğu'daki... ...birliklerden ve doğrulanmış bu... O da ...Financial Times gazetesi... ...oldukça saygın bir gazete batının... ...mali çevrelerinin de... ...en keskin... ...net temsilcisi... E, ...gazete talimatı... ...Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan... ...bir kaynağı doğrulattık demiş... ...emrin neden uygulandığını... E, ...sormuşlar... ...uygulanmadığını pardon... Bilinmiyormuş. Ama başkent Kiev'deki bu hükümet karşıtı gösterilerde görev olan yaklaşık 100 polisin önceki gün Lviv'de katıldıkları bir mitingde diz çökecek alttan özür dilemesi gibi bir haberi de gözden kaçırmamak evet. lazım galiba. Şimdi yani, biz de artık evet. bu diz çökmelere filan başlayabiliriz. Çok ayrıntılı bir Türkiye tarihinin. Şey, diz çöken var mı? Henüz biz, yok. Özür dileyen kimse var mı? Hayır. Henüz yok. Ama bakalım. bakalım. Göreceğiz. Merakla bekliyoruz. Şimdi artık Nijeri'yi filan bırakıyoruz. Ha bir de Pakistan'da, Kuzey Veziristan'da bir durum var. Önemli mi? Önemsiz dersten geçeyim. 30 kişi filan öldürülmüş. Mühim değil. Ya Öğrenmeli de 9 kişi ölmüştü. De böyle çeşitli şakalar yapıp kendimden utanmaya başlayacağım yakında. Hiç böyle şeyler yapmayalım istiyorsanız. Yani hakikaten bir satır arasında geçiyor ama 30 insan gene drone denen insansız hava araçlarının araçlarının saldırıları altında paramparça olmuşlar. Evet. Pakistan'la Taliban arasındaki görüşmelerde akamete uğramıştı. Böyle bir durum var. Pakistan'da Irak'ta ise çeşitli bölgelerde meydana gelen şiddet olaylarında 9 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi de yaralanmış. Gene bombalar havalarda uçuşuyor. Suriye ise bildiğiniz gibi. Evet bir de Afrika demişken bugün medeniyetle ilgili Afrika'dan bahsederken son olarak da bunu söyleyelim ondan sonra yalnız Türkiye yapacağız. Obama yönetimi Uganda'ya bu kanunu geri çek demiş uygulama demiş kanun nedir? Homoseksüellik eşcinsellik yasaklandı ve e, haber vermezsen etrafında bir eşcinsel görüp haber vermezsen seni de hapse atıyorlar. İhbar etme zorunluluğu gazetelerde Gazetelerde yayınladılar isimlerini dün. Ülkenin çeşitli gazetelerinde üç ülkede yaşadıkları söylenen eşcinsellerin isimleri yayınlandı. Evet. Böyle bir haber okudu. ama bir çağrı dolu. Yani do evet. Düpedüz. Peki mesela Uganda, Amerika Birleşik Devletleri'nin en yakın müttefiklerinden biri açıkça senatörler mesela bir senatör, gay senatör LGBT Uganda'ya gidersen ne olacak? Ne olacak bir Almanya'da mesela Dışişleri Bakanı gidersen ne olacak? O da gay. Evet. Oralarda çeşitli kurumlar çalışanları var. Kurum çalışanları var Avrupalı, Batılı, Amerika Birleşik Devletleri ya da diğer ülkelerden gelenler var ne fark edecekse. Onlar ne olacak? İzlanda Cumhurbaşkanı, eski Cumhurbaşkanı gay ve Lezbiyen onlar açıkladılar bütün hepsi. Neyse böyle de bir problem var. Venezuela'yla ilişkiniz yok değil mi? Venezuela'daki olayları aktarmamızın altında bir sebep yok. Yok, hayır. O zaman aktaralım. Venezuela'nın başkenti Caracas'ta hükümet karşıtı protestocular yollara barikat kurmuşlar. Ve oldukça gerginleşen durumdan bahsediliyor deniz içerisinde. Evet, yani yüz binlerce kişi diyebiliriz sokaklarda. Evet, o da devam ediyor, yakından bu, takip edeceğiz. Muhalefet lideri Henrique Capriles e, taraftarlarından sosyal medyada dolaşan ulusal abluka çağrılarına uymamaları söylenmiş. Artan bir hoşnutsuzluk olduğundan söylediliyor. Bir diğer taraftansa Ulusal Barış Konferansı denilen bir şey e, yapılacakmış. Ama o da çökmemiş. Evet. Ulusal Barış Konferansı, Maduro'nun başkan. Maduro'nun önerisi olmamış. Peki ara verelim. İlk yarım saati böylece kapatalım ve ondan sonra da Ankara'yı ve hepimizi derinden sarsan yeni yolsuzluk iddiaları, ses kayıtları sadece başbakanla oğlu arasında değil, aynı zamanda Büyükşehir Belediye Başkanı Ankara. Melih Gökçek, evet Ankara ile başbakanın baş danışmanı başbakanın danışmanı arasında da yeni tapeler açığa çıkmış o da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir afişinin astırılmaması için çok çarpıcı yani tam bir çöküşün çürümenin izlerinin bir bir ardından geliyor Melih Gökçe'ye ait olduğu iddia edilen ses kaydı da yayınlanmış Erdoğan'ın danışmanı Mustafa Varank'la görüşüyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin reklam afişleri yayınlanmasın mı yayınlanmasın mı beyefendiye sor diyorlar. Beyefendiye soruyor. Olmaz demiş yayınlamamışlar. Açık gazete. said, we'll part. Ain't that a shame? My tears fell that rain. Ain't that a shame? You're the one you blame. Oh, well, goodbye. Although I'll cry. Ain't that a shame? My you feel a rain cry Ain't that a shame but you feel the like that a shame you're the one to blame shame in shame facts domino yeah da the... Asıl adıyla ayrıntılı adıyla Antoine Dominique Domino ama herkes Fats Domino diyebiliyor. New Orleans doğumlu, Louisiana'lı ve ve Blues Rock and roll dünyasının en önemli isim, imza, öncü isimlerinden biri piyanist, şarkıcı ve şarkı yazarı. Ayıp değil mi utanmıyor musun diye bir şarkı klasik standart parçasını çaldı. Durumlarımıza da fevkalade uygun düştüğünü düşünüyoruz. Ama aynı zamanda kendisinde doğum günü 26 Şubat 1928'de doğmuştu. Feth Domino. Oo, ona da bir günaydın demiş olduk. Ayıplı şarkılarından bir tane daha çalarız belki... Şimdi Ankara'yı sarsan yeni yolsuzluk iddiaları Ankara'yı ve dünyayı belki de bir ölçüde Türkiye'de yolsuzluk, irtikap, rüşvet, hırsızlık, kaçakçılık iddiaları Başbakan Erdoğan'a kadar ulaşmış durumda. Erdoğan'la oğlu Bilal arasında geçtiği diye sürülen ses kaydı Ankara'da adeta bir deprem yarattı deniyor. Gene o uğursuz metaforu kullanmışlar. ...Muhalefet Erdoğan'ın istifasını istiyor. Yani... ...Rüşvet ve yolsuzluk operasyonu 17 Aralık'ta başlamış... ...14 kişi top, tutuklanmıştı. Dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu... ...Barış Güler Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu... ...Kaan Çağlayan'ın da aralarında bulundu 14 kişi... Zafer Çağlayan Muammer Güler ve Erdoğan Bayraktar Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı bakanlık görevinden istifa etmiş. Erdoğan Bakanlar Kurulu'nda toplam 10 ismi kapsayan kapsamlı bir revizyona gitmişti. Yani yarısını değiştirmişti. Ses kaydında da başbakan olduğu ileri sürülen kişi evinde ne var ne yoksa bunları bir çıkar diyor. Oğlu Bilal Erdoğan olduğu iddia edilen yanıt, kişinin yanıtında ise bende ne olabilir baba senin para var kasada diyor Bir başka görüşmede Bilal Erdoğan olduğu ileri sürülen kişi 30 milyon avro gibi bir miktar daha var eritemedik henüz diyor. Beşinci ve son ses kaydında ise Başbakan Erdoğan olduğu iddia edilen kişi Bilal'i dinlendiği yolunda uyarıyor. Bu muazzam miktarda dinlenmiş, izlenmiş durumda. Ve 2 milyonu aşkın bir şekilde YouTube'da rekorda kırılmış bütün yasaklama çabalarına rağmen 24 saat içinde 24 saat içinde evet Cengiz Çanlar'da bir yazısında diyor ki Tayyip Erdoğan kendi medyasını oluşturalı ve geri kalanın önemli bölümünü korkutulalı ve sindireli beri Türkiye'de bir demokratik ülkede olması gereken türden özgür medyadan söz etmek imkansız İktidar medyası ve merkez medya dün el birliğiyle Tayyip Erdoğan, Bilal Erdoğan tapelerine sansür uyguladı. Ana muhalefet liderinin meclisteki konuşmasına bile bu sansürü yaydı ama söz konusu tapeler tüm dünya medyasında yer bulduğu gibi Türkiye'de en az 2 milyon kişi YouTube Türkiye rekorunu kırarak kısa süre içinde bunları izledi ve dinledi. Evet. Ee, yani pek fazla sosyal medya e televizyon izleyen biri değilim ama sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla ses kaydını vermemelerine rağmen ses kaydını yalanlayan açıklamayı anında vermiş bazı televizyon kanalları. Böyle bir durum var. Yani ortada materyal yok ama materyalin yayınlanışı varmış ekranlarda. Evet. Bu konuda çıkmış ilginç yazılar var. Onlardan da bahsedeceğiz tabii. Ama şunu hemen söyleyelim ki yani mesela gene Çandır'ın şeyine dönelim. Söz konusu tapeler Tayyip Erdoğan öne sürdüğü gibi dublaj ya da montaj olamaz mı? BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş ona kopya verdi diyor. Öyleyse git TÜBİTAK'a ver ses kayıtlarını 20 dakika içinde sonuç alırsın dedi. TÜBİTAK mı? Evet. Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü çok önemli konuşmasındaki şu sözleri daha da çarpıcıydı diyor. Ses mühendislerine sorduk. Tamamı gerçek dediler. Erdoğan'a çağrı yapıyorum. TİB kayıtlarında hangi saatte kim kiminle konuştu yayımlayın. Devletin kayıtlarını yayımla. Kripto ile ilgili tüm bilgiler TİB'de var. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nda. Onları yayınlayabilir mi? Yayınlayamaz. Hırsızdan başbakan olmaz çünkü diyor ve basit de bir tespit yapmış kendisi kendi de işiyle Çandar diyor ki şayet söz konusu tapeler montaj ve dublaj olsaydı 24 Şubat gecesi 21'de MIT Müsteşarı ve İçişleri Bakanı ile olağanüstü toplantı yaptı. Kendi kanıtlarını dünkü AKP grup toplantısında yaptığı konuşmaya yetiştirirdi. Tayyip Erdoğan'ı dün böylesine ağır bir suçlamanın ardından dinleyenler konuşmasını çok zayıf buldular. O esmesine, gürlemesine yani, rağmen... Zayıf bir konuşma mı mesela başbakan dünkü partik grubundaki muhalefeti montaj misillemesiyle uyarısı da vardı. Onu da bahsetmek gerekiyor, galiba altını çizmek gerekiyor. Başbakan Erdoğan şöyle bir şey söyledi ama tüylerim diken diken oldu benim dinlerken. Biz de bir hafta içinde... Teknolojiden hareketle aynı şeyi sizlere izleteceğiz dedi. Yani yapılan şeyin yasa dışı olduğunu söyledi. Başta yasa dışı diyor bu korkunç bir alçaklıktır diyor. Ondan sonra da alçaklık diye nitelendirdiği şeyi biz de yapacağız. Size göstereceğiz teknoloji nelere kadirdir diye. Evet. Bir de bilinçli ya da dil sürçmesi sonucu diyor Çandar ilginç bir itirafta da bulundu. Devletin kriptolu telefonlarını bile dinlemişler diyor. Bu cümlesi sadece oğlu Bilal ile diyalogunun gerçekliğinin itirafı olarak algılandı diyor. Tabii kriptolu telefon dinlenmişse yani kriptoya alınmış, şifrelenmiş özel telefon. Daha da önemlisi Kemal Kılıçdaroğlu dünkü konuşmasında ima ettiği yolda yeni tapeler var. Peki bu ne demek? Erdoğan iktidar koltuğunda oturmakta ısrar ettikçe yeni rezaletlerin ortaya saçılması söz konusu olacak. Koltuğu skandallerle sallanacak. Zaten daha bu yazının yazılmasından sonra... İşte Melih Gökçekle Erdoğan'ın baş danışmanı arasındaki yani baş danışman değil de danışmanı Varank arasındaki konuşma da var. E, onu da hemen buraya söyleyelim. Başbakana e, yani şey diyor Başbakan Erdoğan'ın danışmanı Mustafa Varankla görüşen İstanbul Ankara Büyükşehir Belediye başkanı Melih Gökçek iddialara göre. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait olduğu belirtilen reklam afişlerinin yayınlanıp yayınlanmaması gerektiğini Başbakan'a sor diyor. Reklam afişlerinde de vergi veriyorsan hesabında soracaksın şeklinde evet, bir ifade var. Vatandaş vergisini veriyorsa hükümette hesabını verecek. Evet. Başbakan'a çağrı. Sayıştay raporlarını meclisten gizleme, millet iradesini hiçe sayma diyor. O kadar yani şey. Gökçek akıl danışıyor. Akıl danışmasının sebebi şu, daha önce anlaşılmış bu konularda çıkacak olan reklam billboardlarının nerede yer alacağına dair. Fakat içerik konusunda herhangi bir bilgisi yokmuş Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki yetkililerin. İçerik kendilerinin önüne geldikleri zaman bir korkuyorlar, ne yapacağını soruyorlar iddiaya göre bu ses kaydında. Melik Gökçek'e soruyorlar, Melik Gökçek de Varank'a soruyor, Varank da Başbakan'a soruyor, Başbakan ondan sonra hayır diyor, Varank da... Belki evet, gece Öyle bir zincirleme, bir tabi oluyor. Ama mutluluyor. belki akşam, yarın sabah kalır beyefendi odasına çekildi diyor Varank. Varank olduğu iddiası geçen kişi. E, o zaman yerine kalır diyor, bakarım şimdi kapısına bakarım diyor. Tabii iddia bunlar. Evet, iddia. E, ondan sonra eee yayınlama diyor. Hiçbirini yayınlan. Halbuki diyor. telefon görüşmelerinde milik yok diye kalsa, şehrin üç köşelerinde de olsa yayınlanacaktı bu. Ama Başbakan Erdoğan'dan bu iddiaya göre Evet, bu da yeni çıkan şey yani biraz geliyor. önce sözünü ettiğimiz yazılardan sonra çıkan şey. Yani yayınlamayın diyor kısık bir sesle. Barankol olduğu iddia edilen kişi olayın direkt kendilerinden dolayı yayınlanmadığının düşünülmesini de istemiyor. Gerçekten olduğu iddia edilen sesse bunu yukarıdan talimat olarak görüleceğini ancak sorun olmaz diyor. Böyle bir şey yayınlandı. Şimdi yani Tayyip Erdoğan iktidar koltuğunda oturmakta ısrar ettikçe yeni rezaletlerin ortaya saçılması söz konusu. Koltuğu skandallerle sallanacak Türkiye'nin kırılgan ekonomisinin ve devletin içi bir hayli boşaltılmış, altları bir hayli oyulmuş kurumlarının bu gidişata dayanması pek zor olacak diyor. Yani artık ona başbakan diyemeyiz diyor. Bir başbakan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın şu sözlerine muhatap olduktan sonra bu ülkenin yakın geleceğini tahmin edebilir misiniz diye sormuş Çandar. Artık ona başbakan diyemeyiz diyor Kılıçdaroğlu. Bu hükümetin meşruiyeti bitmiştir. Yalancıdan ve hırsızdan başbakan olmaz Hollywood filmlerini çeken yönetmenlerin bile aklına gelmemiştir ama bunlar film olacak. Böyle bir hırsızlık kimsenin aklına gelmez. Hala kriptolu telefonu dinlemişler diyor. Ya helikopteri al, yurt dışına kaç ya da başbakanlıktan istifa et. Devleti soyan başbakanlık koltuğunda oturamaz. Evet böyle bir durum var. Şimdi Devlet Bahçeli'de bir, benzer bir konuşmayı imza Bir evet, 1 Mart'ta 1 Mart'ta aslında Eskişehir konuşması Eskişehir'de büyük bir miting düzenliyor. Onu iptal etmiş mesela. Bu da çok dikkate değer bir gelişme olarak. Bir gerekçe göstermeden Adalet ve Kalkınma Partisi Eskişehir şeyini iptal etmiş. Bu arada savcı ses kaydını da ihbar kabul etmiş. Bunu da söylemeliyiz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu Başbakan Erdoğan'la oğlu Bilal Erdoğan arasındaki konuşmaya ait olduğu iddia edilen ses kaydını ihbar kabul ederek soruşturma başlatmış. Enteresan bir gelişme. Ankara Başsavcısı o ses kaydının gerçekliğini soruşturuyor yani. Her türlü iddia soruşturma konusu olacakmış. Başbakanın telefonuna da inceleme kararı alındığı haberleri var. Kullandığı kriptolu telefon dinlenip dinlenmiyor. Dinleniyorsa açık nereden kaydı alınıyor. Kriptolu telefonların yazılımı değişiyormuş. Evet, buradaki mevzu bahis Kurumda TÜBİTAK... TÜBİTAK zaten, e, TÜBİTAK hakkında bir soruşturma başlatılmış Ankara bahsedercileri tarafında. Emniyet Genel Müdürlüğü usulsüz dinleme soruşturması da başlatmış. Yani içerik araştırması yapmak yerine emniyet içinde köstebek var mı, soygun var mı diye soracakları yerde e, kim şey yaptı diye polisin saygınlığını da bütün ayaklar altına alabilecek bir duruma. ...yani gizli dinleme yapmak amacıyla... ...özel izinle ithal edilen... ...böcek aparatlarının kayıtları da mercek altına... ...alınacakmış. Bu arada... ...Faik Işık'la ilgili... ...tapelerde geçen önemli isimlerden... ...biriydi o. Şike davasında da Fenerbahçe'nin... ...avukatlığını yapmış bir kişi... ...iş adamı. Dün kendisini arayan bir... ...galiba Aydınlık Gazetesi'nin... ...muhabiri... ...Başbakan Erdoğan'la Bilal Erdoğan... ...arasında geçen ses kaydında... ...kendisinin aldığı iddia edilen... ...bir milyon avroyu... ...aldığını söylemiş... ...Faik Işık... Buna, ...bundan haberin var mıydı? Hmm, hayır. Tapeleri doğruluyor yani... ...fakat... E, ...tekrar kendisine ulaşan muhabire... ...sorunuzu yanlış anladım... ...ben o parayı almadım demiş... ...ve bir hikaye anlatmış... E, ...ne demek sorusunu... ...yani daha önce şunu demişti... ...diğer borçlarım abime ve iki başka arkadaşıma... E, ...filan diye... ...bütün hepsi banka hesaplarıyla... ...sabit Bilal bana yardım edemedi... ...diyor... ...ondan sonra sorunuzu yanlış anladım... ...diye cevap vermiş... ...ne demekse sorunun yanlış anlaşılması... ...ben o parayı almadım demiş... Evet borçlarım var Bilal Erdoğan'la iş ilişkisi içindeyiz. Bu stüdyoyu senden alalım dedi bana. Ben al dedim ama anlamadı gariban diye konuşuyor. Başbakanın oluna mı gariban demiş? Evet. Vay canına. Yani ben anlamadım açıkçası. Neden gariban diyor ki başbakanın? Bilmiyorum. Cumhuriyet Halk ya, Partisi ya, şey. onun konuşmasını kesen Meclis TV ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına da başvurmuş. Bu da çok önemli çünkü tarihte ilk defa oluyor. Meclis televizyonu yayından kaldırmış. Cemil Çiçek de başkan da, meclis başkanı da biz de ilk defa böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Hukuk açısından da inceliyoruz demiş. Sen ne diyordun? Unuttum. Açıkçası ne söyleyeceğini. Sıra bakma. Estağfurullah. Ama gazetelere baktığınız zaman da farklı bir e, tablo görmeniz pek mümkün değil. Bu gündemden farklı olarak. Böyle, Şimdi evet. şeye biraz e, gelelim. Bir Başbakanın dünkü konuşmasına e, etraflıca değinmekte yarar var. Yani başbakan devletin kriptolu telefonlarını TÜBİTAK'tan dinliyorlar dedi. İstedikleri montajı üretsinler. Son sözü millet söyledi filan dedi. Şimdi mesela şeyler var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı eski Deniz Baykal'a e, yöneltmiş bir soruyu mesela. Bu röntgenciye ne zaman dur diyeceksiniz diyor. Seks kaseti nedeniyle istifa eden Deniz Baykal'a söylemiş. Deniz Baykal <gülüyor> Deniz Baykal'dan cevap gelmiş yalnız. Ne diyor Baykal? <gülüyor> evet. Baykal sen e, şeye bak demiş e, kendin incelet demiş elindeki kanıtla ve delilleri açıkla diye derhal bir cevap gelmiş Nicrett yanıt diyorlar ve yani başbakan neden sessiz kalıyorsun sözlerini yanıt olarak başbakandan kanıt ve belge bekliyorum ben zaten bu konudaki duruşumu ayrılırken belirttim demiş o öyle sonra konuşmasında şu meşhur Dombra şeyi olmuş AKP grubunda bayağı mecliste gençlerden oluşan bir vigilante grup var marşlar söylüyorlar Allah bizimle finan diyorlar ve Nurullah gençe ait uyan artık yiğidim şiirinin bir dizesini slogan olarak kullanıyorlar sağlama yiğidim zaman bizim... oldu uyan artık yiğidim evet Hı? tasalanmaydım zaman bizden yana millet bizden yana demiş. Fakat ve 30 bar seçimleri için uyarlanan Dombra marşını da hep birazdan söylemişler gençler. Zor bir şarkı değil mi? Nasıl söylüyorlar hep birazdan o şarkıyı? Hep beraber hey Dombra mı diyorlar? Yok Dombra demiyorlar değil mi? Ne? Bilmiyorum ben dinlemedim. Yalnız onun çalıntı olduğu ortaya çıkmıştı. Bir de Arslanbek Sultanbek olmuş. Onun orijinali. ...ve o şarkıyı Türkler için yazdım... ...siyasi kullanımına karşıyım dedi... ve NTV'de yayınlandı bu... ...Dombra şarkısının sahibi... ...sanatçı Aslanbek Sultan Beko, ...97'de yazmış... ...sözü ve bestesi bana ait... ...AKP tarafından izinsiz kullan... ...çalıntı demiş yani... ...Yani AKP sıralarından da gelen şey... ...o anonim bir şarkı... ...evet Işılak da öyle demiş... ...aynı programa katılmış Uğur Işılak... ...şarkının anonim olduğunu sandık demiş... Düne... Sandık demiş mi? Yani sandıklarından bahsetmiş. Evet. Ha, tamam. Anonim olduğunu sandık demiş. Hala etmiyorlar yani. AKP'nin bu şarkıyı yaptırdığı ajans da bize bu yönde bilgi verdi demiş. Düne kadar beste olarak anonim biliyorduk. Sözlerin sadece Sultan Bekova ait olduğunu düşünüyorduk demiş. Ajansımız da bu yönde bilgiler verdi demiş. Ya Sultan Bekova sormayı akıl edememişler yalnız bu size ait olmasın bestesi de diye. Sultanbekov da diyor ki avukatımla konuşacağım, gerekirse Türkiye'ye geleceğim ve konuyla ilgili bir basın açıklaması yapacağım. Türkiye'den başka isimlere de verdim. Hiçbir zaman siyasi olarak kullanılmasına izin vermem diyor. Dombra şarkısı burada. Benim şarkılarım satılık değil demiş. Ben halk ozanıyım Bana hırsız muamelesi yapıldı. İnsanlar önce çalıyor sonra diyor ki a bu onun muymuş <gülüyor> diyormuş. AKP seçim beğen bu dünkü şarkı da bu mecliste konuşulan şimdi devam edelim mi <gülüyor> diğer şeyleri epey çıkarttım ben millete de şey diyor mesela yani ben böyle topluluk filan görmedim diyor kendisi maşallah filan durumları var yani hayatı siyasi hayatında sıvası böyle görmedim Yozgat'ı böyle görmedim hamdolsun aynı şekilde Afyon geldik Kütahya'ya yine aynı millet artık kabına sığmıyor demiş yalnız internette yayınlanan bu ses kayıtları başbakanın oğlu Bilal Erdoğan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtları 12 ilde protesto edilmiş binlerce kişi tarafından İstanbul'da Ankara'da polis eylemcileri acayip gaz bombaları ve Şeyle müdahale etmiş basınçlı sularla. Her yer rüşvet, her yer yolsuzluk sloganlarıyla. Toma ve Akrep müdahaleleri. Kartal'da mesela çal çal nereye kadar bitti buraya kadar diye yürümüşler. İstanbul'da çeşitli ilçelerde var. Ankara'da var, İzmit'te var, İzmir'de var. İzmir'in çeşitli yerlerinde. Gündoğdu, Konak. ...Kantar Polis Merkezi yakınlarında... ...Eskişehir'de var... ...Muğla'da tek kişilik eylem var... ...Mavi Yol Girişimi Sözcüsü Filiz Dizdar... ...Beydiye Meydanı'nda... ...tek kişilik sessiz oturma eyleminde... ...AK Parti Hükümeti'ni istifaya çağırmış... ...polisler de... ...uzaktan fotoğraflarını çekmekle yetinmişler... ...Filiz Dizdar... ...son Bodrum'da... ...konferans için gittiğimde de... ...konferansımda vardı... ...çok e, ilginç bir kişi... Antakya'da Vurmumcu Bulvarı'nda e, olmuş, Bursa'da set Setbaşı yolları eylemciler tarafından kapatılmış, Trabzon'da 200 kişilik bir grup Antalya'da KESK, Halk Evleri, disk, ÖDP, HDP, TKP gibi örgüt ve partiler 1000 kişi. Çanakkale'de bir grup vatandaş, Sakarya'da aralarında kadınların da bulunduğu bir grup yürüyüşünde basın açıklaması vesaire diye gidiyor. Ne diyorsun? İlginç. Yani o cevap da öyle. 17 Aralık milleti gasp etme komplosudur dedikten sonra. Peki yani uyguluyor, kurguluyor, dublajında kendileri yaptı. Bir servis ettiler diyor. Bu ses benim değil demek anlamına gelmiyor anlayabildiğim kadarıyla. Yani montaj olduğu zaman evet öyle. Evet ama ses benim değil demedi. Karşıtlarını biz bu teknolojiden hareketini biz de izleteceğiz diyerek ayrı bir suç işleme durumu vardı <gülüyor> e CHP siz kendi partide kaset siyaseti yapacaksınız dedi ve medya lobisi sosyal medya lobisi faiz lobisi uluslararası lobby vuracaklardı diyor gelelim şeye Dün mesela en büyük bu şeyi gazetelerinin tıdar yanlısı gazetelerin ...işte... 2008, ...2287 kişiyi dinlemişler... ...şeyine... ...dün iki gazetede... ...tarihimizin en büyük dinleme skandalı... ...deşifre edildi diyor... Ee, ...binlerce dinleme klasörü var... ...fakat belgeli kumpas... ...deniyordu buna... ...yalanlama geldi bizzat... ...savcı e, Cemil Tuğtekin'den... ...tarafından... ...böyle bir şey olmadı diye... ...dünkü gazetelerde de vardı... Ayrıca şey de ilginç tabi bir başbakanın Eskişehir mitingini ertelediğinde söyledim değil mi 1 Mart 2014 evet. günü yapacaktı odun pazarında yapacağı mitingin programı ileriki bir tarihe ertelenmiştir bilginize sunar diye kısa bir açıklama. Genekse yok gerekçe yok ve şeyler devam ediyor. Mesela sabah ve takvim gazetelerinde yayınlanan işte kumpasın belgesi olarak başlıklı haberle savcı Cemil Tuğtekin'den yalanlama geldi. Hukuki süreç sürüyor. Bu haberle ilgili ayrıntılı bir şey vardı. Ayrıca e, hakimlerden e, başka savcılara da Mesela e, geldi 7000 bin kişi 30 dosyada dinlenmiş iddiasına karşı savcı Adem Özcan iddia edildiği gibi benim dosyamda 7000 bin kişi kesinlikle dinlenmedi diyor. Başbakanın bütün söylediklerine cevaplar gelmiş durumda ben de onları birazcık derlemeye çalıştım. Benzer dosyalarda olduğu gibi makul sayıda şüpheli dinlendi diyor. 50 imiş aşağı yukarı sayı selam örgütü diye bir soruşturma. Bu da Aysun Yazıcı'nın haberinden almıştık. Çünkü dinlenen kişilerin sayısı elliymiş. Yedi bin kişinin otuz farklı soruşturma dosyasında dinlendiği öne ama MIT ve jandarmadan gelen talepler bunlara karşı da cevap gelmiş durumda. TÜBİTAK meselesine gelince sen TÜBİTAK demiştin. TÜBİTAK'ta e, da ilgili soruşturma vardı fakat TÜBİTAK'taki görevinden böcek raporunda tahrifat yapmam istendi açıklaması nedeniyle kovulan Hasan Palaz da doktor Hasan Palaz yazılı açıklama yaptı ve 12 maddelik bir açıklama yaptı. 2 yıl sonra isteniyor böceğin ömrüyle ilgili tespitleri daha erkene çek ve tahrif et dediler bana diyor. Başbakanlıktan gelen taleplerden bahsediyor ve bu baskılara boyun eğmediğim için Bilgen Başkanlığı görevinden alındım. Tazminatsız olarak iş aktim fes edildi diye çok ayrıntılı açıklamalar yapmış ve yeni bilimden sorumlu bilim ve teknoloji bakanı Fikri da bakanlık öncesi İzmit'te unlu mamuller işletmecisidir diyor. En başta kendisi hukuka aykırı bir genelge yayınlamıştır demiş. Yani tam bir. Ayrıca TÜBİTAK'ın Türk Silahlı Kuvvetleri MİT ve Emniyetle çok gizli projeler yürütmekte olduğunu listeyi bilen de sadece 3 kişi TÜBİTAK Başkanı yeni TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Abdullah Çavuşoğlu ve yeni Genel Sekreter Arif Koyuncu böyle gizli durum buna TÜBİTAK konusundaki açıklamalarına da Başbakan'ın bu cevap geliyor ve tabi e, MİT'le ilgili söylediği şeylere gelince bunun ayrı bir uzantısından bahsetmemiz gerekiyor. MİT'le ilgili çok ayrıntılı bilgiler e, vermemiz mümkün. Yani e, komisyondan geçen MİT tasarısıyla ülkedeki bütün dinlemeler tek bir hakime bağlanıyor. Artık iktidarın tehlikeli gördüğü herkes dinlenebiliyor yani tam bir gerçek bir 1984 polis devleti kuruluyor. Yani herkes dinlemişler diye beryasını ettikleri kurum kendileri tarafından yapılıyor. Evet aynen öyle internete sansür hakimler savcılar yüksek kurulu kanunu derken MIT teklifi de geçti. ...MİT'le ilgili haber yapan... ...muhabirden matbaacıya... ...9 yıla kadar hapis cezası geliyor... ...silahlarıyla MİT sahaya iniyor... ...herkesi dinleme yolu... ...binlerce kişi ve kuruluşu... ...özel hakim kararıyla izleyip dinleyebiliyor... ...ve bu özel hakimi de... ...hükümetin seçeceği yeni... ...hakimler sağlıca yüksek kurulu belirliyor... ...MİT'çiler bu arada... ...olağanüstü korunmaya alınıyor... değil şüpheli tanık bile yapılamıyor... ...mahkeme talep etse bile... ...bilgi belge... Vere, vermiyor böyle bir MIT kanunu da çıkarıyor bununla da ayakta kalabileceğini evet. düşünüyor yani MIT'e özel hakim medyaya toplu hapis diye 14 hatta 20 maddede toplamıştı dün çok önemli ayrıntılı bir karar var şey e, haber vardı e, taraf gazetesinde bunu da vereceğiz evet. sonra da insanlardan konuşmaların içeriğini değil yöntemini tartışmalarını bunu doğru bulup bulmadığını değerlendirmeleri isteniyor Evet Şimdi İlginç zamanlara doğru ilerliyoruz galiba. İlerliyoruz. Bunu birazdan dinleme konusunu zaten Mithat Sancar'la da konuşacağız. 1984'ten de küçük bir romandan da küçük bir parça okuyabiliriz. Sonra Demirtaş'ın son derece önemli bulduğumuz iki açıklaması var. Şeyin Milliyetçi Hareket Partisi'nin var. Ve tabii özellikle de Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmaları var. Yani Demirtaş Erdoğan'a hata yaptın. Giderken ülkeyi kaosa sürükleme diyor. Ve bu kadar şaibeye bulaşmış bir başbakanla barışı konuşamayız. Nasıl konuşacağız diyor. Çok önemli şeyler. Bizzati kendisinin ve ailesinin içinde olduğu bir mevzu var. Hesap vermeyeceğini açıklıyor diyor. Bu olamaz. Ukrayna örneğini vermiş. Çok ilginç açıklamalar var. Yani gerek Kılıçdaroğlu'nu gerek e, Demirtaş'ı, gerekse de e, Bahçeli'nin başbakan için malum son görünmüştür konuşmalarını şey yaparız, açıklamalarını veririz. Ve elimizdeki birkaç da gazeteciden önemli bazı yazılar var. Onlara da kısmen değinme fırsatı bularak bu olağanüstü günleri kapsamaya ve sizinle paylaşmaya çalışmaya devam edeceğiz. Açık Gazete. Meyo Voto. Mithat Sancarla hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın Mithat Bey. Günaydın Can. Evet. Bu da şimdi programcılarımızı manşet şeylerinden Yeni Şafak'ın özellikle Derin Kulak Pensilvanya manşetiyle evvelki gün işte paralel örgütün dinleme listesinde çıkıyordu. Ahmet İnsel de vardı. Sen de varsın listede evet. ve telefon numaralarında. Gerçi Ahmet İnsel'inki hiç sayfalarda görülemedi. Kendisi arayıp bulamamış ama inanılmaz bir ortama girmiş durumdayız. Biz her gün aslında bir parça George Orwell'in 1984'ünden bir iki paragraf okuyarak kendimize bir yol da bu çizmeye çalışıyoruz. Ne ne olup bitiyor bir desen yorumlar mısın? Evet. Abi George'u okudukça onu gerçek hale getiriyoruz. Yapmayalım artık okumayalım. İran veriyoruz galiba buradığından da bazılarına bakın burada acayip güzel bir düzen kurulmuş gibi anlıyorlar galiba. Ee, orgunun önerdiği düzeni örnek almaya başlıyorlar. Evet. Diye. Şimdi tabii işin şaka yanını bırakalım. Ee, yani çok vahim bir tabloyla karşı karşıya olduğumuz bir gerçek. Ee, aslında kendi adımı gördüğüm zaman hiç şaşırmadım bunu dönüşte bir iki e, demeçte işte, bir televizyon programında da söyledim. Sonra buna şaşırmamaya da e, biraz kızdım. Yani neden şaşırmıyoruz diye ee, bu kadar kanıtsamış olmamızın, e, bu olayların yaygınlaşmasında bir pay yok mu diye soruyorum kendime. E, sadece ben değil, aslında hepimizin de sorması gerekiyor galiba. E, çünkü bu ülkede dinlemelerin çok olağan bir şey olduğunu e, düşünmeye başlamışız on yıllardır düşünüyoruz. E, bu ülkenin yönetim pratiğinin belki de en e, sağlam, en eski unsurlarından biri insanların sürekli takip altında tutulmasıdır. İnsanlardan kastımız da dönem dönem değişen e, karakterler yani tehlikeli, muhalif, işte rahatsızlık verici diye kodlanan isimler, işaretlenen isimler kontrol altında tutuluyor. Eskiden fiziki takip vardı bunları biz e, edebiyatçılarımızın e, bazen mizahi, kara mizahi direktlerinde de görüyoruz. En çok da e, burada hafif anlamak evet. gerekiyor tabii ee, evet bunlar e, bizim yönetim partiğimizde Türkiye'nin siyasi geleneklerinde çok yeri olan dolayısıyla bizlerin de artık kanıksadığı e, bir e, uygulama haline gelmiş. Bu kanıksama kötü. E, teki e, çünkü e, üzerine varacak fazla bir şey yapmamaya başlıyoruz. E, bundan önce de önümüze çeşitli imkanlar çıkmadı değil. Onu e, hatırlatmamda fayda var galiba. Hani e, bu e, iddia eğer gerçekse ki başsavcının bugün bir açıklaması var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nın e, bir açıklaması var. O da e, ay, dün yaptığı açıklama evet, 7 bin kişinin dinlendiği iddiasıyla ilgili yazılı açıklama yapmış. E, dosya kapsamında doğrudan veya dolaylı e, yoldan telefonları dinleyen veya kayıt altına alınan şahıs sayısı nın 2280 olduğu. Ama şunu Halen Terörle Mücadele yapılan çalışmalar devam etmekte olup bu sayının arkacağı değerlendirilmektedir. Ee, bunu bu açıklama Başsavcı İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının habi sahibi açıklaması e, iddiaların gerçekliği ile ilgili e, fazla tereddüde yer bırakmıyor gibi görünüyor. Demek ki böyle bir dinle, dinleme var ve burada dinlenenler de e, gazetelerde yayınlanan isimlerden oluşuyor, görünüyor. E, şimdi e, nasıl olabiliyor bu ve böyle bir dinlemenin siyasal anlamı bizim için anlamı nedir sorusuna e, hakikaten birkaç açıdan cevap vermeye çalışma, çalışmamız gerekiyor. E, bir defa bunun hukuki altyapısı hani nasıl oluşturuluyor e, bakmak lazım. Çünkü e, yasa dışı dinleme diye geçiyor ve sadece yasa dışı dinleme e, sıradan bir olaymış gibi konuşuluyor sanki yasa dışı dinleme sıradan bir olay olabilecek bir şey. Yasa dışı dinleme olduğu zaman da işte görevliler bunu yapan kimse onunla ilgili e, suç duyuruları yapılabilir ve e, takipatlar falan e, başlatılabilir. Fakat burada olan tablo e, basit bir yasa dışı dinleme olayı değildir yasal dinleme daha doğrusu bu dinlemeleri yasal kılmak da mümkündür aynı zamanda. Yani savcılık talepte bulunur. Hakim işte CMK'nın 135. maddesine dayandırarak izin verebilir. Yani böyle bir dinleme kararı çıkarabilir. E, bu kadar kişiyi aynı dosya kapsamında dinlemeyi nasıl meşrulaştırabilirler? Eğer polis de, emniyet de yargı arasında bir alışveriş bir işbirliği, bir bağlantı varsa ki bu her dönemde farklı şekillerde var olmuştur şimdi de vardır o zaman bu işbirliği e, e, sayesinde kolayca karar çıkarılabilir şimdi ben 2005 yılında Diyarbakır'da o zaman ağır e, şey e, özel yetkili e, ağır ceza mahkemesinin verdiği bir karar vardı hatırlıyor muyuz bilmiyorum kaç kişi hatırlıyor onu bilmiyorum e, şöyle bir karardı aşağı yukarı aklımda kaldığı kadarıyla söylüyorum Türkiye'de herkes bütün Türkiye'de ve herkes dinlenebilir şeklinde bir karar vermişti hatırladık mı bilmiyorumsizler evet, evet. yani evet. bir ilin mahkemesi emniyete Türkiye'nin her yerinde herkesi dinleme yetkisi verebiliyor Böylece bu yasal hale gelmiş oluyor dünya böyle bir karar yasayla nasıl açıklanabilir ki e, Yasal dışı açıklama yaptığınız, e, yasa dışı dinleme yaptınız dediğinizde de e, yok mahkeme kararı vardı zaten diyecekler. E, böyle bir karar da zaten geçersiz. Bununla ilgili başlamış bir süreç var. O süreci de e, bir iki cümleyle anlatayım. O zaman e, bana başkanıydı oydu, e, Sezgin Tarıkulu ve bunun için Avrupa şey e, şikayetlerde bulunduğu başvurular yaptı en son Türkiye'den bir soru çıkaramadı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu 2006 yılında. 2006 yılından bu yana da dosya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önünde bekliyor. Vahim bir durum ayrıca. 8 yıldır bu ile ilgili bir karar verilmedi. O dönemde şimdiye kadar da hükümet sürekli Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni oyalayan cevaplar yazıyor. İşte durumu düzelteceğiz falan filan ama Bugüne kadar ne durumu zaten bir şey yapıldı ne de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden bir karar çıktı. Şimdi e, burada tabloyu şöyle biraz daha e, netleştirmeye çalışalım. Böyle bir, kara, böyle bir dinlemenin yapılabilmesi için gerçekten örgütlü sistematik bir karar e, mekanizmasının olması e, gerekiyor. Emniyet içinde ve bunun yargıyla ilişkisi bağlamında. O nedenle arkasında paralel devlet var dendiğinde arkasında mutlaka organize bir güç var şeklinde anlamamız lazım. Paralel devlet kelimesi biraz fazla kullandığı için aşılıyor. Fazla su artık sulandırılmış bir hale geliyor. Ama e, görülüyor ki böyle bir e, güç var. Bu güç eskiden başka bir e, nitelik taşıyor olabilirdi. Bugün başka bir yapı olabilir. Ama var. Bu e, yapının yaptığı şey bu kadar ismi bir araya getirip dinlemekle hedeflediği şey e, gerçekten ileride herkesle ilgili kullanılabilecek ve herkesi bir şekilde esir almaya yönelik ya da burada ismi geçenleri esir almaya yönelik bir plan. Bunun bir iktidar planı olmadığını kimse iddia edemez. Yani kendileri açısından iktidarı yaygınlaştırma planı olmadığını kimse iddia edemez. Yani bu konuda Naif olmayalım ee, artık bunu evet. Türkiye'nin kaldıracak e, halinde yok. Yok olmadı. Bu, tam bu noktada bir şey soracağım. Yani Hı. Anayasanın e, giri maddelerinde de böyle bir şey e, Amerika'daki dördüncü Amendment galiba. Evet. Bizde de 22. madde var. Evet. 22. Evet. Onu soracağım. Yani herhangi bir e, arama yapabilmek için yargıç kararıyla işte belli bir spesifik bir yer, zaman ve olayla bağlantılı olacak. Ve, ve belli bir süre yapılacak. Belli bir sürede olacak. O zaman evet. ancak arama, dinleme ve ayın koyma gerekirse belgeleri ve falan olabilir. Ve takip ve fiziki takip hepsi aynı çerçevede. Ve üstelik bunların olabilmesi için bir suç soruşturulması e, kapsamında yapılmalı ve bir suçun işlendiğine dair de ciddi şüphelerin bulunması gerekiyor. Herhangi bir suç değil, e, bizde e, katalog suçlar e, listesi oluşturmuş daha doğrusu saymış katalog suçları. Ancak şu şu şu şu, şu suçlar için din, iletişimin dinlenmesi kararı verilebilir diyor. Her suç için değil. Evet, yani şimdi, fi, e, hukuk, keyfi olarak da, arama, teknik takip, fiziki takip, keyfi olarak yapma ve el koyma filan söz konusu olamaz. Anayasaya ve uluslararası bütün şeylere, hukuk normlarına da aykırı oluyor herhalde değil mi? Bu kesin bir şekilde öyle. Hmm. Ee, yani durum çok açık. Yani, Türkiye'de şimdi bu listeyi kimse kolay inkar edemiyor. Ee, çünkü sanıyorum İstanbul Adliyesi'nde... Ee, öyle anlaşılıyor haberlerden İstanbul Adliyesi'nde e, Şey var yani dosyalar var Klasörler var zaten e, Numaralar e, tutuyor İşte ben kendi numaramı görüyorum Doğru yani hani e, Elbette bu henüz bir iddiadır Ve mutlaka Bütün ayrıntılarıyla aydınlatılması Gerekir nasıl aydınlatılacak Sorusunu şimdi Biraz biliriz aslında yani e, Sıkıntılarımızdan biri de bu eğer yargı zaten büyük bir kısmıyla bu işin içindeyse ve yargının içinde organize yapının gücü zaten fazlaysa nasıl yapacağız? Şimdi ben e, bir başka konuyla da bağlantılandırarak önerimi dün televizyon kanalında söyledim. E, biraz gerçekçi e, değil gibi görünüyor şu an yaptığım öneri ama... Bence üzerinde ciddiyetle durulmalı şimdi biraz sonra söyleyeceğim şeyin. Şimdi dün de ne biliyoruz başbakanın oğluyla konuşmalarını içeren iddia edilen bir e, kaset evet. düştü e, internette. Şimdi bunu nasıl değerlendirmek gerekiyor bu çerçevede ve başka boyutlarıyla. Öncelikle şunu söyleyelim başbakanı ve oğlunu ve Türkiye'de istediği herkesi dinleyebilecek bir yapı var. Bunu görüyoruz. Öyle değil mi? Çoğu zaman da e, hani, e, hükümete, AKP'ye karşı çevrelerin e, şöyle bir refleksi oluyor. Bu nasıl servis edilmiş olursa olsun önemli değil. Önemli olan içeriktir. Doğru, içerik önemlidir. Bunu hep konuştuk biz. Yani ortada yolsuzluk iddiaları varsa bu konuda e, hükümetin üzerine, AKP'nin üzerine bütün demokratik, siyasal, hukuksal yöntemlerle gidilmelidir. Buna karşı etkili bir siyasal mücadele ve etkili bir hukuksal e, mücadele yürütülmelidir. Bu konuda hiçbir tereddüt yok. Yani biraz sonra söyleyeceğimiz şeyi e, söylemek e, bunların yok sayıldığı anlamına gelmemeli. Ama şu soruyu sormak zorundayız. Nasıl oluyor da, kim nasıl becerebiliyor da bu kadar kapsamlı bir dinlemeyi, başbakanlığı, Başbakanın bütün çevresini, Cumhurbaşkanıyla Başbakan arasındaki konuşmaları dinleyebiliyor. Şimdi hatırlayalım, e, hani İngiltere e, kabinesinin dinlenmesi, Başbakanın dinlenmesi, abedenin dinleme olaylarının ortaya çıkması vesaire e, ciddi bir tepki yarattı. Kimse içeriği konuşmadı benim hatırladığım kadarıyla. Yani Almanya'da da bu iç konuşmanın içeriğinde ne vardı? Meselesi. Öncelikli mesele değildi. Merkel'de dinlenmişti biliyoruz. Ee, nasıl olur da dinleyebilirler. Bunu nasıl yapabilirler? Bunu kabul edemeyiz e, demiyordu. Şimdi öncelikle bu e, ahlaki ve siyasi tutumu e, sağlam tutmak lazım bana göre. Yani burada e, herkes istediğini benim düşmanım olduktan sonra benim düşmanımla ilgili istediği yöntemi kullanarak istediği şeyi yapabilir. Ben de yönteme bakmam Sonuca bakarım. Anlayışı benim demokratik siyaset ve etik anlayışımla bağdaşmıyor. Her açıdan her zaman bunu savunduğumu bütün çalışmalarım ve meslek hayatım boyunca konuşmalarımla hep yaptım. Başka yani türlüsü düşünülemez zaten evet. Yani şeyi de bu arada dünyada da enteresan bir durum. Senin dediğin gibi Angela Merkel dinlendiği gibi Alman şans söylesi yeni Papa'nın seçimini, Kardinaller Koleji'ni de dinledikleri, Avrupa'nın liderlerinin, siyasi liderlerinin hemen hemen hepsinin neredeyse dinlendiğini, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Banki Moon'un da ve Başkan Obama ile buluşmadan önce dinlendiğini biliyoruz. Yani Katolik Kardinallerden evet. yani Brezilyalı Genel evet. Sekreter Evet. şimdi eğer buna itiraz etmezsek diyorum ben abi. Yani. Yarın öbür gün bizim herhangi birimizle ilgili veya biz geldi, bize bizim benim senin e, ya ayrı ayrı veya ortak desteklediğimiz bir siyasi partinin, bir hükümetin olduğunu e, ve bununla ilgili aynı şeylerin yapıldığını görsek tepkimiz ne olur? Ne olmalı? Yani susmalı mıyız? Bu yöntemi meşrulaştırmak hepimizin hayatlarını e, faciaya bir kontrol altına alacak bir dünyaya katkı sunmak anlamına gelir. Mithat Bey bir şey On sorabilir dedi. miyim? Çok özür dilerim. Bir şey sorabilir miyim? Sözünüzü kestim Dünkü grup toplantısında Başbakan Erdoğan internete getirdiği yasaklarla alakalı, daha doğrusu internet düzenlemesiyle alakalı olarak konuşurken bu sebepten ötürü getirdiğinden bahsediyordu. Yani bu tip dinlemelerin ve bu tip yayınların ortaya çıkmasını engellemek amacıyla getirildiğinden bahsediyordu bu yeni düzenlemenin. Şimdi bu konuyla alakası olmayan benim gibi bir insan dinlemelerle vesairelerle alakası evet. olmayan benim gibi bir insan. İnternet kayıtları doğrudan tutulacak benim gibi olan insanların. Yani bu alakası olsun ya da olmasın. tele şeylerde, servis sağlayıcılarında iki sene boyunca tutulacak. Mahkeme kararı istediği zaman gelip verilecek hangi sitelere girmiş ya da girmemiş diye. Yeni bir düzenlemeyle, yeni bir araştırmayla beraber mobese kayıtlarında artık duran araçların bile ee, özel güvenlik statüsü içerisinde algılanacağı yeni sistemler getiriliyor. Bu mu peki? Hayır dediğimiz zaman ortaya çıkabilecek olan sonuçları buna evet demek mi anlarsanız? Hayır, veriyoruz? tam da tam da söylediğim bu. Benim e, benim söylediğimle şöyle bağlantısını kullanıp aslında program öncesi Ömer abiyle konuştuğumuzda da bunun üzerinde durmuştuk. E, hükümet de bugün aynı mantığı kullanıyor maalesef. Yani hükümet bugün bu dinlemelerin ve kayıtların ortaya çıkmasının ...mağduru olduğunu söylüyor... ...doğru belli ölçülerde de... ...zaten mağdur olduğunu söyleyebiliriz... ...yani onu hedef almış... ...fakat bununla baş etmenin yolu olarak... ...aynı mantığı kullanıyor... ...yani bu sefer ben kontrol edeyim... ...her şeyi diyor... Evet, ...ben evet. her şeyi göreyim, bileyim diyor... ...e Türkiye siyasi yönetim... ...anlayışındaki... ...asıl habis ur budur zaten... Evet. ...ve hani bu sefer... ...mite bütün bu yetkileri... ...fazlasıyla vermeye kalkışıyor... E, yatağımlarla. Şimdi şöyle düşünelim yani biz sürekli dinlemenin ve bunların e, e, paylaşılmasının e, yarattığı rahatsızlıklardan söz ediyoruz. Bunlarla mücadelenin bir yolu vardır bana göre. En etkili yolu şudur. Bir, dinlemeyi çok e, sağlam hukuksal çerçeveye oturtmak. Bir. İki, bütün bu takipleri, teknik ve fizikli takipleri ve insanların özel hayatıyla ilgili her kimin daha iyi, ee, çok sıkı bir denetim sistemine bağlamak lazım. Burada e, tarafsız e, organlara da ihtiyaç var. Tip gibi e, hükümete, <gülüyor> pardon, e, bağlı olduğu bilinen ve onun söylediklerinin dışına çıkmayacak bir yapı değil. Yani bu meclisten olur, bu sivil e, ağırlıklı bir tür iletişim ombutsmanı olur. Başka bir şey olur. Hükümet şu anda izlediği yolun tam tersini yapmak zorunda. Çünkü bu yol hükümetin bugün şikayet ettiği bütün uygulamaları meşrulaştıracaktır. Yarın öbür gün şu anda bu hükümetin kendini korumak için yaptığı bu düzenlemeleri hükümetin hiç sevmediği ya da karşı olduğu bir, hük bir hükümet geldiğinde bugünkü AKP'nin dışında büyük bir üret geldiğinde onlar kullanacaktır. Evet. Hep, bu, bu, hep bu kısır döngüyü yaşıyoruz zaten diyorum ben de. Yani dönemsel ve konumsal tepki gösteriyoruz. Ee, AKP'de bunun zaten çok tipik temsilcilerinden biridir. Yani aynı zihniyeti sürdürüyor. Evet, gayet ve gayet bu zihniyete gideceğimiz yer bugün geldiğimiz yerden daha kötü olacaktır. Evet yani bu internet sansürü diye de haklı olarak bence adlandırılan çok ayrıntılı olarak da konuşma fırsatı bulduk ama yani bütün evet, evet. Bütün, geçen hafta konuştuk evet, bütün <gülüyor> telefon kayıtları bütün internet üzerinden webde yapılan bütün aramalar tweetler, e-mail yazışmaları, canlı konuşmalar üstelik o bunlara ilave de işte mali durumlarıyla tıbbi İlaç durumlarıyla doktorlarla konuşmalar hatta suç dosyaları filan hepsine birden bankalarla olan ilişkisine dahil bu vergi verenin parasıyla yapılmış bir MIT'e devredilen bir arama, izleme, gözetleme sistemi kurulması söz konusu. Yani. E, tabii bu kanun yoluyla Orwell düzenini tepsis etmekten başka bir anlama gelmiyor. Yani hükümet evet. bugün, bugün ne yapıyor biliyor musunuz? hani bu çok açık, ee, bugün e, organize güç olarak devlet içinde adlandırdığımız işte cemaatin fiilen ve kısmen de hukuka dayandırarak yani hukuku kullanarak yaptığını e, hükümetlere veriyor. O yetki, yaptığı şeyi yapma imkanını kanunlarla hükümete veriyor. Hem de daha genişleterek. Dolayısıyla biz Orul'un vari bir düzende şikayet edip bundan sıkıntı duyarken... Bunu daha da ağırlaştıracak bir düzenlemeyi elbette şiddet beledetmeliyiz. Ve hükümetin de tuttuğu bu yolun kendisini de kurtaramayacağını, kendisini kurtaramayacağı gibi Türkiye'yi de daha kötü yerlere sürükleyeceğini vurgulamak zorundayız. Yani zorundayım evet. ben, ben. Ya Galiba bunu şeyden de anlayabilmek mümkündü. Üç gün önce İçişleri Bakanı Efkan Hala'nın yaptığı bir açıklama vardı. Kendisi mit sınırsız ama berrak bir yetkiye sahip olacak diyordu. Yani ülke bir ülkedeki hangi kurum sınırsız bir yapıya ya da güce sahip olabilir diye ilk akla gelen sorulardan bir tanesiydi aslında benim kafamda. Daha önce böyle bir örneği var mıydı? Nasıl? Yani sınırsız bir yetkiye ve Öyle sınırsız şey ama olamaz. berrak Sırısız bir yetkiye sahip olacak diyor. bir yetkiye ...devlet içinde hiçbir güç demokrasilerde hukuk devleti olan sistemlerde sahip olamaz. CNN Türk'te bu, efkan hala bu şekilde aktarılıyor verdi demektir. Evet doğru ve yaptığı şeyin de yanlış olduğunu söylüyoruz zaten. Tehlikeli olduğunu söylüyoruz. Yani benim anlatmaya çalıştığım evet. bu. Şu an hükümet mevcut durumun daha da vahim bir hale gelmesine yol açacak adımlar atmakla uğraşıyor. Burada temel kaygısını daha önce de programlarımızda paylaşmıştık. Temel kaygısının kendini korumak ve kurtarmak olduğu anlaşılıyor. Yani derdi burada bu ortaya çıkan skandalları dinleme listelerini vesaireyi hukuk devleti demokrasi çerçevesinde engellemek değil. Kendini kurtarmak ve korumaya almak. Şimdi bu mantepte de... hareket Pardon bir şey de söyleyebilir miyim? Yani bu kendini kurtarmanın da ötesine de geçiyor denebilir belki. Yani her yerde hazır ve nazır olan bir gözetleme devleti yani paranoya ve korkuya dayalı ve demokratik herhangi bir muhalefeti de imkansız kılıyor. Yani bunu bu şekilde full El, elbette, spektörle evet. yapan, çalışıyorum özgür yani, olmayan bir ilk, devlet olur. Yani, olamaz. İlk refleksi şu an onları harekete geçiren e, e, ilk refleks budur diyorum. Yani biz bir an önce kendimizi kurtaralım onun için bütün işte e, kontrolü elimize alacak kanunlar çıkaralım diye. Hareket ediyorlar. E, girdikleri yolsa senin tam dediğin e, sonuca giden bir yoldur. Yani Tam bir kontrol devleti, tam bir istihbarat ve polis devleti. Ne giden yol oluyor bu? Evet. Ya beni şaşırtan, daha önceden yapılan bu tip değişikliklerde bir ufak bir makyajla beraber yapılıyordu bu tip değişiklikler. Yani e, düpedüz doğrudan söylenmiyordu. Mit sınırsız yetkiye sahip olacak ama berrak olacak gibi açıklamalar gelmiyordu. Beni korkutan bu. Artık açık açık da söylenebiliyor sınırsız yetkilere sahip olabilecek evet, devlet kuralları var olacak. Can havli devletlerin, toplumların yönetiminde bir iktidarın can havliyle hareket etmesinin kendisine de hayır olmaz ülkeye de büyük zararları olur. Bunu anlatmak istediğim benim de bu. Evet. Yani bu, bu şu an içinde bulunduğumuz durumdan daha iyi bir noktaya getirmeyeceği gibi tam tersine ülkeyi yasalarla kurulmuş bir kontrol devleti yönünde hızla ilerletecek. Ve bu vahim bir durum. Evet böyle bir durumda da sürekli izlenen, gözlenen, denetlenen şeylerle onları gözetleyen, de, denetleyenler arasındaki ilişkide Chris Hedges yazmıştı. Must, yani şeylerle kölelerle efendiler arasındaki bir ilişki buna demokrasi şöyle evet, diyor. Vatandaşlık kavramının e, imha edilmesi evet, Bu, Yani vatandaşlık kavramı ortadan kalkıyor. Vatandaşlık karşılıklı hak ve yükümlülüklerden oluşan bir bağ kuruyor ya devlette vatan, evet. hani ülkede yaşayanlar arasında. Yani devletin sorumlulukları var, e, vatandaşın hakları var, hesap sorma e, hakkı var. Şimdi bu bitiyor. Yöneten yönetmen ilişkisini tedefendi ilişkisine çeviren bir düzene doğru gidiliyor. Bu doğru. Oysa demokratik hukuk devleti çerçevesi içinde yapılacak düzenlemelerin vatandaş kavramının ve e, içerdiği e, hakları ve özgürlükleri ve yetkileri esas alması lazım. Şu Hı. an e, hiç yapılmayan şey bu tabii. Evet galiba yani süreyi de bitiriyoruz. Çok, Çok... bir şey söyleyeceğim. ama olur. Şimdi e, bir bu e, kasetler gerçekli değil mi e, başbakanla e, oğlu arasında, bundan önce e, e, sürenler, e, e, yolsuzluk iddiaları. Ee, ve en son bu dinleme ile ilgili skandal iddialar. Şimdi bütün bunları ya, mevcut yargı düzeni içinde bir sonuca bağlamak bana çok zor geliyor. Çünkü yargıda tam bu tartışmaların bir parçası zaten. Ve fazlasıyla yıpranmış e, güven erozyonuna uğramış durumda. E, keşke e, üzerinde ittifak edebilecek bir yargı reformu. Yani mecliste mesela CHP, ve BDP'nin. Hükümetle birlikte ya da hükümetin onlarla birlikte yapacağı bir demokratik yargı reformu mümkün olsaydı bu iddialar yargı içinde ele alınsaydı. Şimdi Ama Türkiye'nin bu kadar zamanı yok. Bu reformlar yapılmalı. Elbette yargı bir ülkenin vazgeçemeyeceği bir organdır. Fakat bu kadar tartışmanın ortasında şahidelerin iddiaların merkezinde olan bir kurumun şu büyük meseleleri e, aydınlatacağı, e, aydınlatması ihtimali çok e, gerçekçi değil. E, dünyada bu gibi durumlarda artık e, daha da yaygınlaşarak başvurulan bir yöntem var. O da hakikat obisyonu yöntemidir ki sadece şey için kullanılmıyor. Hani darbe sonrası geçmişteki suçlar ya da iç çatışmalar e, e, ardından eğer bir barış süreci başlamışsa geçmişteki insanlık suçları ve büyük ihlaller. Bunlar için değil sadece. Büyük ve yargının e, baş etmesinin veya e, baş etmesinin mümkün olmadığı ya da baş edecek niteliklere sahip olmadığı e, kriz ortamlarında da kurulabiliyor. Tarafsız, kanunun verdiği kanunla kurulmuş, e, kamuoyunda güvenilir e, isimlerden oluşacak bir hakikat oluşunu her ikisinde Hükümetin yolsuzluklarını, ee, yolsuz, yolsuzluk iddialarını kasetlerin e, bu e, liste iddiasını dinleme iddiasını e, alacak ve inceleyecek bir hakikat komisyonuna ihtiyaç var bana göre. Bu e, barış süreciyle e, de sonradan daha farklı şekilde ilişkiler ama acilen bence bu bunu ihtiyaç var e, bunu e, hani e, daha sonraki programlarımızda biraz daha açarak konuşabiliriz. Çok teşekkürler Mithat. Etişaderim inşallah görüşmek. güzel bir gün olur. Artık değil. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Mevvuto. Mithat Sancer'le hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık gazete. Fats Dominodan dinlediğimiz bir parça ile devam etti programımız açık radyoda 94.9'da şey manyo utan utan ve bunu oradan Doğruya Fatih Domino'nun doğum günü Dolayısıyla çaldığımızı Ona bir günaydın daha demek için çaldığımızda da söyleyelim Sevdiğimiz şarkıcılardan biri New Orleans'in Büyük isimlerinden biri Antoine Dominique Fatih Domino 26 Şubat 1928'de New Orleans'te doğmuştu Evet ve devam ediyoruz Devam ederken Başbakanın bu meclis konuşmasından bir hayli e, zayıf bulunan konuşmasından hepsini tek tek ele aldığı unsurların e, toplumda karşılıklarını nasıl cevap aldığını da hem siyasetçilerden hem savcılardan hem e, bürokratlardan cevap aldığını okumaya çalışmıştık eee Belki de son nokta olarak da <gülüyor> MIT konusunda ileri geri konuşuyorlar demiş. Gündemimizde biliyorsunuz şu anda torba yasada kalan bazı maddeler var. MIT yasa tasarısı, dersaneler tasarısı ve demokratikleşme paketi. 1983'te hazırlanan MIT yasası artık dünya şartlarına uymuyor demiş arkadaşlar da. MIT yasası Avrupa Birliği Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği tüm buralardaki yasalar incelenerek onlardan daha ağır değil onların tam aksine gerisinde olan bir yasa tasarısıdır demiş. Evet yani aynı zamanda Aynı konuşmasında biz niye internet mit düzenlemelerini getirdik? İşte bunun için işte en son TÜBİTAK olayı, TÜBİTAK olayı olarak nitelendiriliyor bu durum şimdi. Devletin kriptolu telefonlarını bile orada dinliyorlar. Bunlar bu kadar alçak hepsiyle ilgili yasal süreci işleteceğiz demiş. Evet demiş demesine de mesela mitle ilgili şöyle bir şeye bakalım hemen. Adnan Keskin'in dünkü tarafta ayrıntılı bir haberi vardı. Bir, özel ağır ceza mahkemesindeki tek hakim yetkili kılınıyor. Mitin kordoni halinde çalışacağı tek hakimle istediği herkesi istediği süre boyunca dinleyebilmesi. İki, mitle, e, mitin görev faaliyetleri ve mensuplarına ilişkin bil, bilgi ve belgeleri açıklayan ve yayanlar hakkında 3 yıldan 12 yıla kadar cezanın üst sınırı 9 yıla indirildi ama basın suçları yine tutuklama nedeni olarak korundu alt sınır iki yıla indirilseydi... Mitle ilgili herhangi bir yayında... ...tutuklama olmayabilecekti. Dolayısıyla... ...daha da ağırlaştırılmış. Üstelik de... ...tamamen yeni konuş. Orwellyen, bir... ...1984'teki yeni konuş... diline uygun bir şey yapılıyor. Sanki hayrımızaymış gibi. Üç... ...daha önemlisi değiştirilerek kabul edilen... ...teklifte Mitle ilgili herhangi bilgi... ...haber paylaşımı yapılması halinde... ...muhabirden patrona... ...müdürden matbaacıya kadar... ...herkesin hapse konulabilmesi esası... ...korunuyor... ...radyo, televizyon, internet... ...sosyal medya, gazete, dergi, kitap... ...ve diğer, diğer tüm medya araçlarıyla... ...her türlü yazılı görsel... ...işitsel ve elektronik kitle iletişim araçları... vasıtasıyla yayımlanması, yayılması... ...ve açıklanması... ...üç yıldan dokuz yıla kadar hapis... <gülüyor> ...içerik sağlayıcı... Patronlar yani yayının sahibi, içerik sağlayıcısı, eser sahibi, muhabir, yazar, sorumluyudur, yayıncı ve basımcıyla yayanlar. Başka kim kaldı? Okuyanlar. Onlar da var. <gülüyor> Dördüncüsü alana yok edene on iki yıl. <gülüyor> sızdırana yedi yıl. Engelleyene beş yıl. MİT kanunu kapsamında görev ve yetkilerin kullanılmasına engel olan kişilere vermeyene MIT'in talep ettiği şeye bilgi belgeyi vermeyene 2 yıldan 4 yıla kadar ihbarda bulunanın mükafat var mı? Var. O da mı var? Bayramda silahlı MIT sahada yasa gereği katıldıkları toplantılar dahil her yerde silah bulundurabiliyorlar MIT yönetici ve elemanları. 9 kendi görevleri dışında hizmet taleplerini de yerine getirmekle yükümlü kılınıyor. 10. MİT'e sınır ötesi operasyon yetkisi veriyor. E, sanki metiden çıkarılarak sanki yurt dışı operasyon yetkisi çıkarılmış gibi yapılıyor. Bu doğru değil. Her türlü görevi yerine getirir diye, dendiği için örtülü olarak korunuyor. 11. MİT ajanları suç işlerlerse ne oluyor? Korunuyor en üst düzeyde. E, ve gerekirse ne yapılıyor? ödüllendiriliyor 12. olarak. Bankalar kime çalışıyor? 13. Mite Bankalar başta olmak üzere ticari kuruluşlardan belge alma yetkisi de daraltılır gibi yapılıyor. Ama görevimle ilgili dediği zaman ona hayır diyemiyorsun. Kurum yok. Gene her türlü bilgiyi el altında tutabiliyor. 14. ...MİT Müsteşarı Başkanlık yapıyor... ...bundan sonra... ...bütün şeye... ...Başbakana verilmiş önce... ...onu sonradan Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu... ...MİK... ...onu e, MİT Müsteşarı Başkanlık yapıyor... ...15... ...tüm veriler MİT'e... ...dış istihbarat, milli savunma, terörizm... ...ve uluslararası suçlarla siber güvenlik... ...herhangi bir sınırlamaya... ...tabi olmadan topla, toplayabiliyor... ...16... Mahkeme istese de alamıyor. Mahkemeye fiş resti ver. Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlar ile ilgili adli mercilerce istenecek belgeleri veriyor sadece. 17 savcının amiri kim? MIT, MIT müsteşarı savcıların amiri oluyor. 18 konunun MIT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin olduğu anlaşılırsa ve belgelendirilirse adli yönden başkaca işlem yapılmayacak. Yani MIT elemanlarına tutuklama yakalama yasak. 19 tam cezasızlık. <gülüyor> Kimlikleri değiştirilenler, MIT'in faaliyetlerine yardımcı olanlar veya istihbarat hizmetlerinde istifade edilenler görev, faaliyet ve yardımları sebebiyle sorumlu tutulamıyor. İşte ödül, Tamamen tam cezasızlık ve 20 gerekirse tam koruma istenmesi halinde MİT mensuplarıyla istihbarat hizmetlerine yardım teşvik edilenlerin ailelerinin MİT müsteşarının onayıyla terörle mücadele kanında yer alan koruma tedbirlerinden de yaralanacaklar. Tam bir durum bu. Evet geçtiğimiz Ocak ayında Vatan Gazetesi'nde yayınlanan bir haber vardı. İstanbul'da operasyon düzenleyen polis ekipleri e, e, e, 2011 yılında AS isimli şüpheyi gözaltına al, almışlardı. Zanlı gö, örgütün eylemlerine katılmak ve Moğolat'a e, bombası atmak suçlarından İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlamıştı. Ve AS terör eylemleri için de, terör eylemlerine devlet için katıldığını söylemişti. 2008'den bu yana MIT'e ve emniyete çalışıyorum Demişti verdiği ifadesinde. Bunun üzerine mahkeme MIT ve emniyetten yazı yazarak e, sanının ifadelerin doğru olup olmadığını sormuştu. MIT de AS'nin birçok eylemde haber elemanı olarak kullanıldığını mahkemeye yazılı olarak bildirilmişti. AS'de tutuklu kaldığı süre ve atıl suç e, suçun niteliği gerekçesiyle tahliye edilmişti. Artık bu süreçler işlemeyecek yani. Sadece evet. MIT'e bir telefon ya da yazılı bir belgeyle beraber sizin elemanınız mı bu? bu Molotov kokteyli atan kişi diye sorduğunuz zaman evet denildiği zaman direkt serbest bırakılacak. Evet. Tamam anladım. Ve ödüllendirilecek ödüllendirme belki olmayabilir de ödüllendirilirdi. De. Öyle mi? Evet. belli olmaz diyorsunuz. Bilmiyorum ben hala ödüllendirileceğini zannetmiyorum ama böyle hmm. durumlarla sık sık karşılaş. Mesela bu haber şimdi önümüzdeki günlerde okuyan gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Olabilir. Matbaacılar da aynı şekilde evet. şey basamayabilirlerdi. Vay da oldukça karanlıkmış.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 George Orwell 1984 Can Yayınları 43. Baskı Celal Üster Çevirisi Sayfa 26-27'den okudum. Bilmem, bir şey ifade etti mi? Evet, yani bu haberleri geçiştirebilecek ve bu konuyu biraz önce anlattığınız pasaja uygun düşebilecek iyi bir haber var mı? Daha doğrusu pazarlanmaya müsait haber var mı diye internet sitelerine hafif dolaştım. Yok. Çünkü o kadar fazla şey artık yüz cüzeye yüz, e, çıkmaya başladı ki ne tarafından tutarsanız evet. elde kalma gibi bir durum söz konusu. Şimdi tekrar bu papelere dönelim. Ama dönmeden çok önemli bir haberi de atlamayalım. Uğur Kaymaz'ı kurşuna dizen devleti Ab Ahim, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi mahkum etti. Babasıyla sırtlarına yedikleri 21 kurşunla 2004'te öldürülen 12 yaşındaki Uğur Kaymaz için... Ahim Türkiye'yi yaşam hakkını ihlal etmekten mahkum etti. Türkiye'deki yargılamada ise ne denmişti? Sanık polislerin yasal sınırı aşmadığı sonucuna varılmıştı. 2004 tarihinden bahsediyoruz. Bu da böyle. Şimdi dönelim ve çok kılıçdar onun konuşmasına bakalım. Kripto ile ilgili tüm bilgiler tipde var. ...tip kayıtlarını yayınla diyor. Kaydı ses mühendislerine sorduk. Tamamı gerçeklediler diyor. Ya helikopteri al... ...yurt dışına kaç ya da istifa et diyor. Başbakan... ...benim ya da Bilal'in sesi değil... ...benim sesim ya da Bilal'in sesi değil... ...demiyor. Montaj diyor. <gülüyor> Ve hükümet meşruiyetini yitirdi. Hırsızdan başbakan olmaz diyor. Konuşmalar gerçek diyor. Ağrı daha kadar... Erciyes daha kadına ne kadar gerçekse bu konuşmada o kadar gerçek daha arkası gelecek bunların öyle söyleniyor nasıl milletin yüzüne bakıyorsun ardamarı damarı yok mu diye konuşmuş ve önemli şeyler söylemiş yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yeni bir gün bugün demiş ve kanun önünde eşitlik Türkiye anayasası hiçbir kişiye aileye zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Yasalar böyle diyor ama gerçek nedir? 17 Aralık 2013'te iki önemli olay oldu diyor. Birinci olay genç bir çocuk, Salih Yiğit Tekin, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde açım diye kendini yaktı ve 10 gün sonra öldü. Bu haberi takip etmeye çalışmıştık biz de. Hangimiz hatırlıyoruz demiş. İki, ikinci olayı artık bütün dünya biliyor. Rüşvet ve yolsuzluk operasyonu. Bilmek istemeyen bir kişi var. Onun da artık cilaları Arar dökülüyor demiş. 3 adı yolsuzluğa bulaşan 4 bakan hemen sonrasında bütün programlarını iptal edip Ankara'da kaldılar. Neden? Çünkü müdahale etmeleri gerekiyordu. Kamuoyu baskısıyla 4 bakan istifa etmek zorunda kaldı. 4 İmar planlarının büyük bölümü Başbakanın talimatıyla yapıldı. Başbakanın da istifa etmesi gerekir. Bunu söyleyen Erdoğan Bayraktar. İlk defa bir bakan istifa ederken yolsuzlukların asıl kaynağının başbakan olduğunu televizyonda ifade etti. Beş. Başbakan oğlum Bilal'in üzerinden bana ulaşmaya çalışıyorlar dedi. O zaman toplum bunu kavrayamadı ama bugün o tablo çok daha net gözümüzün önünde. Altı. Savcıları ve polisleri değiştirdiler. Yedi. Emniyet müdürlerini de yıldırımızıyla değiştirdiler. Sekiz. Başbakan Aksaray Valisi'ni özel uçağıyla getirtti. İçişleri Bakanı ortada yok. Operasyonu yapan başbakan. Dokuz, dört bakanı teslim alan bir Rıza Sarraf. O kadar teslim almış ki İçişleri Bakanı Sarraf'a telefonda sana bir şey olursa ben önüne yatarım diyebilecek kadar kendini satmış bir adam. Biz şunu bekledik. Başbakan çıkacak, Televizyona yolsuzluğun üzerine sonuna kadar gideceğim diyecekti. O zaman biz de helal olsun böyle olur başbakan diyecektik ama tam tersini yaptı diyor. 10. Yargı kararlarını uygulamayın diye Adalet Bakanı müsteşarı savcıya telefon açıyor. Biz bunu açıkladık diyor Halk Parti'den Kılıçdaroğlu. Tutanağı açıkladık sonra öğrendik ki sadece müsteşar değil Adalet Bakanı da telefon etmiş. Bunlar yetti mi? Hayır 11 fezlekeleri geldi bekledi sonra iade nereye gideceği belli olmadı yolsuzluk fezlekeleri iktidar tarafına hasır altı ediliyor 12 değiştirdikleri savcıları bir daha değiştirdiler 13 adli kolluk yönetmeliğini değiştirdiler apar topar önce haber vereceksin sonra arama yapacaksın dediler ve Danıştay bu yönetmeliği iptal etti Şimdi önemli bir adım dağıtıyorlar, 14 yasal yollarla elde edilmiş delilleri yasalarla yok etmek istiyorlar. Bunun için yargı paketi getirdiler, 15, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu 16, MİT 17 ve internet yasasını getirdiler. Bunun hiçbiri bakanlar kurulunda görüşülmüş yasa tasarıları değil, Sayın Başbakan'ın tuzluk diye tanımladığı kendi vekillerinin verdiği kanun teklifleri. Neden? Çünkü zamanları yok. Zamanla yarışıyorlar. Bunlar olduğunda Erdoğan için özel bir deyim kullanmıştım. Başçalan diye ama artık bugün anladık ki kendisi başçalan. Dün internete net düşen, internete düşen ses kayıtları tüm gerçeği ortaya koyuyor. Yani Ağrı daha kadar Erciyes daha kadar gerçek Kriptoluk telefonu dinliyorlar diyor Bu nedir bu konuşmaların doğru olduğunu gösterir diyor İsviçre bankalarında hesap iddiası vardı Baykal hakkında da iddiada bulunmuştu Ama o araştırın dedi Ve resmi yazıyı aldı Yokmuş hesabı Erdoğan başvuru yaptı mı Yapmadı Sen önce hesabını ver Senin oğlun ifadesiyle 30 milyon avroluk miktar var evinde Dağıta dağıta bitiremiyorsunuz ahlak yok mu sende dedikten sonra artık ona başbakan diyemeyiz. Bu hükümetin meşruiyeti bitmiştir. Yalancıdan ve hırsızdan başbakan olmaz. Hollywood filmlerini çeken yönetmenlerin bile aklına gelmemiştir ama bunlar film olacak demiş. Ses mühendislerine de sorduk. Tamamı gerçek dediler. Erdoğan'a çağrı yapıyorum. tip kayıtlarında hangi saatte kim kiminle konuştu yayınlayın. Devletin kayıtlarını yayınla, kripto ile ilgili tüm bilgiler TİP'de var. Onları yayınlayabilir mi? Yayınlayamaz. Hırsızdan başbakan olmaz çünkü diyor. Medya patronlarına da korkmayın. Topluma karşı hükümlünüz var. Benim CHP'nin sesini kesebilirsiniz ama sokaktaki yurttaş sizi... ''Affetmez, Cemil Çiçek'e de sesleniyorum, meclis TV yayınlarını kestiriyor.'' demiş. ''Ya yurt dışına kaç helikopter al ya da başbakanlıktan istifa et, devleti soyan başbakanlık koltuğunda oturamaz.'' demiş. Ve inceletmiş hakikaten, ''Bir ses kaydı montajsa kolayca anlaşılır.'' diyorlar epey. Ondan sonraki tepki de Demirtaş'tan geldi. BDP Demir BDP eş başkanı Demirtaş bu iktidarla yürümek imkansız dedi. Bir geçiş hükümeti ya da erken seçim tartışması yürütülebilir dedi. Ya başbakan istifa eder, erken seçim kararı alınır ve meclis kapanır ya da bir geçiş hükümeti kurulur. Bu kadar şaibeye bulaşmış, hakkında bu kadar iddia bulunan bir başbakanla neyi konuşacağız diyor. Erdoğan'ın artık seçilemeyeceğini düşünüyoruz demiş tarafların birbirine yöneleceği bir boğazlaşmayı düşünmek bile istemiyorum ama sokakların öfkesinin çok kabardığını biliyoruz böyle bir durumda biz halkın yanında oluruz diyor ve önemli bir artı de yayımlanmış bir haber inan gidik imzasıyla yani başbakanın kendisi iş oradan çıkmışsa geriye hırsızlık ve yolsuzluk meselesi kalmıştır 17 Aralık'tan bu yana yeni bir durum. Herkes aptal yerine koymaya devam ederse bu öfke başka şeylere yol açabilir diyor. 17 Aralık'tan bu yana yeni bir durum var. Şimdiye kadar bakanların oğluydu. Bakanlardı. Şimdi bizatihi kendisinin ve ailesinin içinde olduğu bir mevzu var. Hesap vermeyeceğini açıklıyor diyor. Ukrayna örneğini de vermiş. Ayaklanma çıkan ülkelerin hiçbirinde bir gün öncesine kadar bunların olabileceğini kimse kestiremiyordu. Türkiye içinde böyle bir potansiyel var Çözüm süreci de zora girdi diyor Zaten adım atmamakla zora sokmuşlardı Başbakan hakkındaki bütün iddialar ortada dururken Biz neyi konuşacağız Montaj demekle olmuyor Niye affedelim montaj iddiasına sığınarak Başbakan? eğer samimiyse TÜBİTAKA incel etsin 20 dakikada ortaya çıkar diyor Yani topluma güvenen böyle mi yapar Öyle bir para yoktur konuşmaların içeriği tamamen yanlıştır öyle bir para söz konusu değil diyebildi mi diyor diyemedi hata yaptın giderken ülkeyi kaosa sürükleme demiş Bahçeli'den de bir açıklama var. Evet Bahçeli ses kaydı açıklamasında başbakan için malum son görünmüştür demiş. Bu gelişmeler neticesinde Başbakan Erdoğan ve hükümet meclisinin kalmamış hukuki hukuk ilini kaybetmiş, siyasi ahlakı da imha olmuş, milli iradeyi temsil yetkisi de sakatlanmıştır demiş her zamanki yaptığı, her zaman söylediklerine biraz daha sert bir şekilde dile getirmiş. Skandalla e, bile izah edilemeyecek bir rezillik olduğu olarak nitelendirmiş bu durumu Bahçeli Evet. Bu arada 17 Aralık operasyonu kapsamında tutuklanan ve 11 gün önce tahliye edilen Halkbank eski Genel Müdürü Süleyman Aslı'nın evinde bulunduğu belirtilen 4,5 milyon dolar o ayakkabı kutusu meşhur içinde bulunan onun iade edildiği söylemişti. Edilmemiş. Bize ulaşan böyle bir karar ve bilgi yok demiş. 4,5 milyon dolar içindeki ayakkabı kutusuyla beraber yani içine aldı. Nerede? Emanette adlı emanette herhalde. Evet yani çok şey bir noktaya ulaşılmış vaziyette. Ee, Hasan Cemal de şey diyor. İnternet ortamına pazartesi akşamı düşen ses kaydı T24'te. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun değişiyle ağrı daha ne kadar gerçekse bu da o kadar gerçek. Türkiye'de eğer demokrasi olacaksa Türkiye eğer bir hukuk devleti olacaksa Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı elbette meşru yollardan bir an önce sona ermeli ve kendisinden bağımsız ve tarafsız yargı önünde mutlaka hesap sorulmalıdır demiş bu ne kadar gecikirse Türkiye'de istikrarsızlık o kadar derinleşecek siyaset meydanındaki belirsizlik o kadar koyulaşacak ve demokratik hukuk devleti çok daha uzak bir hale gelecektir Gerçeğin bir an önce ortaya çıkması için de devletin tüm ilgini kuruluşları hiçbir zaman, hiç zaman kaybetmeksizin harekete geçirmelidir diyor. Hakan Aksay'da Tayyip Bey ve Bilal oğlan yazısıyla Türkiye'nin en güçlü babası ve Türkiye'nin en güçlü oğlu arasında geçtiği iddia edilen telefon görüşmeleri internette patladı diyor. Ve sessizliğin içinden korkunç bir gürültü koptu. ve yara bere içinde kalan hukuk sisteminin ve demokrasinin iyi işletilmesine şimdi her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Adalet bugün her zamankinden daha elzem. Skandal ses kayıtları incelenmelidir. Sahte ise de doğru ise de gereği yapılmalıdır. Gerçek yalnızca gerçek tümüyle çıplak gerçek olarak ortaya çıkarılmalıdır. Yalanlar meydana dökülmelidir. ve Eski bir yazısına sorularını çoğaltarak ilave ediyor. Bir, kabataşta başı örtülü bacıma saldırı oldu mu olmadı mı? İki, camide içki içildi mi içilmedi mi? Üç, bakanlar ve oğulları yolsuzluğa karıştı mı karışmadı mı? Dört, baba oğlana acele elinizdeki paraları sıfırlayın dedi mi demedi mi? diye bitirmiş. Zaman Gazetesi'nden Turan Alkan'da bugünkü yazısında utanıyorum demiş. Utanıyoruz demiş aslında. Cümleten bizi hakarete uğramış, uğramışız gibi demiş. Cümleten biz hakarete uğramışız sanki diyor yazısı içerisinde. Biz bunu dinlememeliydik. Bu konuşma hiç ceyran etmemeliydi. Gezegenin herhangi bir yerinde herhangi bir baba evladının dünyasını darmadan ederken buna en azından buna hiç kimse şahit olmamalıydı demiş. Başbakan Erdoğan ve oğlu arasındaki gelişmeyenin farklı bir boyutundan yaklaşmış konuya. Evet. Bir de duyuru yaparak bitirebiliriz sanıyorum bugünkü şeyi. Önemli bir nokta Alkan'ın da yazısı. 27 Şubat Perşembe yarın akşam 19-21 arasında Cezayir restoranda bir toplantı buluşma var. Şanar Tapanı öncülüğünü yaptı. İstanbul Küçük Millet Meclisi TKMM destekçileri İstanbul'da 9 Mart Pazar günü yapılacak. İstanbul Küçük Millet Meclisi toplantısında özellikle Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını yan yana getirmek istiyorlar. Durum onu gösteriyor ki hepsi kendi planını kendi düzenlediği toplantıları göre yapmış. Kendi sahasında, kendi seyircisine oynamaya göre doldurmuş. Oysa onları biz her görüşten sivil toplum temsilcilerinin bulunduğu çok yönlü ortamımızda yan yana görmek istiyoruz ve eşit sürede verecekleri sorulara yanıtları yan yana izlemek istiyoruz. Aynen Amerika'da Obama ve Romney'in Seçim öncesi CNN'de yaptıkları gibi dünyadaki tüm demokratik uygulamaları aynen istiyoruz diyor. <gülüyor> Ve bir kokteylde düzenlemişler. Alkollü veya alkolsüz herkes kendi seçiminde özgür. Yeter ki kendi seçimini başkalarına dayatmasın diyor. Toplumun tıda. 27 Şubat Perşembe bir araya gelip dileğimizi medya aracılığıyla iletelim diyorlar. Ayrıca da İstanbul hepimizin girişimi, yani İstanbul Sözleşmesi'ni vatandaşların birbirine söz vermesi şeklindeki ilk adımıyla başlatmıştı. Şimdi bir adım öteye gidip bu sözleşmeyi bu şehri yönetmek için o isteyen adayların önüne koyuyor. Böyle basın sivil toplum buluşmasında İstanbul hepimizin girişimi de katılıyor. Duyurularımızı yan yana yapacağız demiş Şanar Yurda Tapan bunu da belirtiyoruz. Ve böylece bugünkü Şeyimizi bitiriyoruz Programımızı e, Nasıl çevireceğim bilmiyorum Şarkının başlığında bir son çalacağımız Gene Domino'dan Doğum gününü kutlamaya devam ediyoruz Monkey business diyor Maymun işi Demiş Happy to say, good night. Good night. Good Good night. Then. He sees nothing, says nothing, hears nothing. Take care of business, different from you and me. He don't punch a clock he Never throws a block He got it made Swinging from a tree No, he's not six feet tall He never go out to ball He got no bills to pay All he do is sleep all day He sees nothing Sees nothing Hear nothing He got it picked if he want a wife, three squares a day, rain or shine, he got it made for the rest of his life. Six feet tall He never go out to ball He's got no bills to pay All he do is sleep all day He see nothing Says nothing Hear nothing Take care of business Different from you and me He don't punch a clock Never throws a block He got it me swinging from a tree 갔을 때